Alhamdulillah yedi haddana Allah. Vama tevfiqiyat çamil Allah bila. Lütfü صلي على محمد اللهم صل على سيدنا من الشيطان مزات الشياطين واعوذ بك رب الله الرحمن الرحيم ومن الظالم من افترا الله كذبا القال يقول خيا شيء ومن قال انزل مثل ما نزل الله ولو الظالمون في غمرات الموت والملائكه تباسب ايديهم اخرجوا اتشقوا لا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقران العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله Ves-tehfirullah el ve azim Allahu Teala rızası için Buraya geldiniz. İlim tahsili için geldiniz. Ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler dinlemek için geldiniz. Gelişiniz mübarek olsun. Dönüşünüzde mağfuran, mebururan, me müstecaben, günahlarınız afolmuş olarak, dualarınız kabul olmuş olarak, hayırlı muradlarınıza nail olarak dönmenizi Mevla nasip eylesin. Amin kazalardan, belalardan, yollarda muhafaza eylesin. Amin. İlim için yola çıkmak, Allah'ın dininden bir şey öğrenmek için adım atmak mühim bir meseledir. Şimdi bu televizyon çıktı, radyo çıktı falan diye, internetten, canlı yayından, dünyanın her yerinden izlenebiliyor. Bir program var. Ne onun adı? Programın adı ne? Ya, şeydi... Apple Store mu diyor? Bir şey diyorsun yok. Siz mesela oraya giriyorsunuz şimdi Amerika'dan da bu sohbeti dinliyor. Bana gösterdi geçen. Kürsel efendi de. Ben gavurcaları çok bilmiyorum. Konuşmayı da doğru konuşamıyorum da. Yani şu anda isteyen cep telefondan Avustralya'da bile olsa 7. Yedi kıta da olsa nerede olsa girip şu anda sohbeti dinleyebiliyor. Şu anda. Yani televizyonunun olmasına lüzum yok. Uydusunun olmasına lüzum yok. Cebinden girebiliyor. Böyle bir şey var ama bizinkiler mübarekler hiç bir şey böyle ilan etmezler. Bana da bilgi de vermezler. Öyle millette öyle bekler. Bize yayın ne zaman gelecek diye. Halbuki yayın var isteyene ama işte anlatamıyorlar dertlerini. Bizinkiler de benden beter. Ben onlardan beter. Birbirini bulduk yani. Acizler şey, güruhu. Allah bize... Tebliğde güç versin, kuvvet versin. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Ve aleyhi ve Yani herkes dinleyebilir demek istiyor. Ama tabii adım atmak başka bir şey. E tabii sahabe-i kiram döneminde daha yakın, e, yani otuz seneye kadar, yirmi seneye kadar bu imkanlar yoktu hiç. Adam e, sohbet nereden dinleyecek? Radyo bile on bir sene. Radyodaki sohbetimiz 11 sene ancak oldu, 12 olmadı. Nereden dileyecek 20 sene evvel ben Bursa'ya geleceğim, adam da ayağıyla gelecek. Adapazan'a gideceğim, Afyon'a gideceğim, Konya'ya gideceğim, İzmiz'e gideceğim, Eskişehir'e gideceğim. Böyle dolandım yani dünyayı. Ama allah Teala baktı ki ben yaşlandım, hasta oldum. Böyle imkanlar yarattı tabii ki. Ama adım atmak başka bir şey. Yani cemaata karışmak başka bir şey. Allah için e, ilim tahsili her yoldan olur. Ama e, bazı tabii müjdeler var ki, meleklerin hazır olması, sekinet yağması, günahların af olması, sevaplara tebdil olması, vesaire. cehennemden berat alması, bunlar cemaata adım atmakla oluyor. Yani gayret etmekle oluyor. Hazreti Ömer Efendimiz Radıyallahu Teala Medine'de tabi bulunduğu zaman Emirül Müminin iken ta Şam nereye? Medine ne. Yani buradan belki de 3000 km var şeye kadar Medine'ye yak, e yakındır belki de. Şam daha yakındır ama he yine var. 1500-2000 vardır peki Şam'dan oraya 1500 en az. Şam'dan Medine'ye ne kadar var? Baksanıza internet hemen mübarek bakırca Bakıyorsun suratıma. Hemen gir oradan. Şam'dan Medine'ye ne kadar var diyoruz da kardeşim. Ha size onu da öğreteyim yani. Bakın öyle şeylere. yanlış sitelere girmeyin de. Sonra 5000 kilometre dersiniz. Ondan sonra efendim şam Şerif nere? Medine nere? Tabii ki Mekke-Medine arasında bile arabayla canımız çıkıyor yani gitmeye. Mekke-Medine birbirine ne kadar yakın. Ama yine var İstanbul, Ankara kadar 450 kilometre falan var Mekke-Medine arası. Orada bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 15 günde geldi. Hicrette, Mekke'den Medine'ye 15 günde geldi. Tabii ki birkaç gün mağarada gizlenmesi falan da var ama ne olursa olsun o zamanki şartlarda, imkanlarda deveyle gelmekte de Şam'dan birkaç ay sürer. Kaç? Ne? Ne? Ne? kaç? Nasıl 512? O kadar yakın mı ya? Maşallah. Ürzünden doğru geliyor demek. İnşallah doğru siteye bakmışsınızdır. Yani neyse tamam. Bak burada bir rivayet 1267 diyen var. Yok mu artıran? E On üçün size de bir şey sorulmaz. Ben en iyisi kendim bildiğimi okuyayım. Neyse. Yani Şam'dan Medine'ye e, Mekke'den çok daha fazla var. E, Mekke'den Medine'ye 15 günde deveyle geliniyor. Zor geliniyor. E Şam'dan Medine'ye bu adam en az bir ay yolculuk yapar. Efendim, e demek ki zor. E bir de bunun devesi var mı? Devesi güçlü mü? Güçsüz mü? İşte, veyahut da yayan mı geliyor? Bu da ayrı bir dava. Onu da bilmiyorum yani. İmam Kâsâni Veda-i Hanefi fıkhının en muteber kaynaklarından onda da zikrediyor bu meseleyi. Yani bir zat tabi Hazreti Ömer'i gördüğü için en azından sahabe olmasa bile ne oldu? Hazreti Ömer'i görünce tabiinden oldu. Yani. En hayırlı sahabe-i kiram ikinci en hayırlı dönem tabi'in tabakası. Şam'dan geldi Hazreti Ömer Efendimiz'i ziyaret etti. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh, sordu, sual etti. Sen niçin geldin dedi. Öyle ya, ticarete olur Medine'de, kısmı olur, e, görüşeceği olur, alacağı olur, vereceği olur. İnsanlar çoğu da e, ticaret oluyor. Tabii hacca gelen de gelebilir, Medine'ye gelir. Medine'den haccı bekler, değil mi? Mekke'ye hacca gider, o zaman artık e, veda haccından sonra zaten haç seyi başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, vefatı son senesi ve de ile beraber zaten izleyici 8. seneden beri Mekke Fethi'nden sonra da başladı da ama o yeni başlamış haç yani her sene haç anca düzene girmiş müşrikler Arafat'tan hacdan men edilmiş zaten müşrikte kalmamış hemen hemen Mekke Fethi'nden birkaç sene içinde pek müşrik Mekke'ye gelecek hali kalmadı hani bu niye geldin dedi sen o dedi ki, ben dedi, sırf dedi Şam'dan kalktım, buraya geldim, yiğitü sana geldim, diye alleme teşehhüd. Bu dedi, tahiyyatta oturduğun zaman okunacak bir teşehhüd duası var. Bu teşehhüd duasını öğrenmek için geldim. Anladınız mı? Siz hiç öyle bir yere teşehhüd için gider misiniz? Bizim de anam öğretti diyorsun veya babam veya köyün hocası veya bir da tehayyatı en kolay ezberlediniz. Şimdi sen Şam'dan Medine'ye teşehhüt için gidiyor. Neden? Kitaplar basılmamış. Baskı yok. El yazma nüsha nereden gelecek Medine'den Şam'a? Ondan sonra efendim ilim yeni yeni neşrediliyor. Efendim zaten böyle bir ulaşım vasıtalar hiç yok. Teşehhüdü öğrenmeye geldim. Şimdi teşehvüd dediğimiz ne? Ettehiyyatü illahi o salavat o tayivat. Tabi burada. Yahu hiçbir Şam'da da o zamana kadar bir ettehiyyatü bilen yok mu da bu adam kalktı da Şam'dan geldi Medine'ye diye aklınıza gelebilir. Ama Sizden daha uyanıklar var, daha akıllılar var tabi. Teşehüd duasında çok lafızlar var. Yani bir kelime ilave eden veya bir kelime eksik eden veya şurada şu ziyade eden, hatta mezheplerde de farkımız var. Mesela biz Hanefi'ye göre Ettehiyyat'ı okuyoruz, i̇bn Mes'ud'un rivayetini okuyoruz. Radıyallahu Teala. Şafii mezhebinde bunda biraz farklılık arz eder. Diğer mezhep, yani dört mezhep içinde, Ettehayyatu'da bazı farklılıklar arz eder. Yani Ettehayyatulillah, Ezzakiyatulillah, Essalavatut tayyibatulillah. Böyle de var. Böyle bir şey de duyduğunuz zaman Mekke'de, Medine'de yanındaki adam okuduğu zaman adama hemen yanlış okuyorsun deme. Çünkü sen bir şey biliyorsan çoğu şeyi bilmiyorsun. Adam da derse sana ben Şafii'yim, sen de ona ne olursan ol deme. Cahilliğini, meydana çıkartma rezilliğini. Tamam sen ne öğrendin, ettin ya, dur devam et. sağ solun ne okuyor? Karıştırma. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den teşehhütte neler var? Çok rivayetler var. Bu rivayetlerden biz Hanefi mezhebi olarak tabii en kuvvetli rivayet olarak da bunu ee, Kabul ediyoruz. Mâmu Azzam efendilerimiz, i̇bn Mesud radıyallâhu anh gelen bu rivayeti kabul etmişler. Bizim okuduğumuz ettehiyyâtü tamam mı? Tamam. Ama diğer lafızları da var bunun. Şimdi o adam Şam'dan e, niye geldi anladın mı? Teşehüddeki farklı rivayetleri bir de Ömer'e soruyor. Birkaç türlü rivayet eden var. Yani ben sizden duyayım. Çünkü Hz. Ömer sağken ondan daha üst merci var mı? He? Hz. Ömer dinde delil mi? He? Deliliniz ne? Hz. Ömer'in dinde delil olduğuna deliliniz ne? ha Delilimiz. allah Teala buyurdu mu ki Allah'a bana itaat edin, atıyor Resul, Resulüme de itaat edin? Peygamber e itaat Allah itaat gibi farz mı? Sünnetler Kur'an gibi delil mi? Hadisler Kur'an gibi vahiy mi? Ben bu dergide onu yazdım okudunuz mu? Ya üç gece uyumadım yazdığımda on sayfa bir yaz, sekiz sayfa on sayfa bir yazı sekiz sayfa diyelim hani. Ben o yazıyı yazmak için üç gece uyumadım. Ne de? Kaynaklar bulmak için. Ama ben roman yazsaydım, bir gecede 50 sayfa yazardım. Üç gecede 150 sayfa yazardım. Çünkü romanın sermayesi ne? Uydurmak. Ama ben kur, sünnetin, hadisin Kur'an gibi vahiy olduğunu ispatlamak için Mevlid ayı geliyor önümüzde. Değil mi? Bu ayın 20'sinde falan girecek. Rebül evvel ay girecek yani. 30'u tabi 18'inde falan girecek. 30'unda da Mevlit gecesi. Mevlit gecesi yılında olduğu için. 12. gecesi olduğu için yani 18'inde falan Kasım ayı değil mi şimdi? Kasım ayının ben gecemi günümü şaşırtmışım. Ben bu dün gece 10'da oturdum bilgisayarın başında arkadaşlarla Ubayd Hocayla sabah 10'da kalktım. Arada bir tek sabah namazı kıldım. Geri kalan 10 saattir Çalıştım. Niye çalıştım? Kırk Hades'in şerhini yapıyorum. Kırk hadisi niye yapıyorum? ve sellem mevlidinde benim adağım var. Bandırma cezaevinden beri. Her sene onunla ilgili bir şey millete vereceğim inşallah. Ya talak hasta olmasam Allah muhafaza felçten, Alzheimer'dan, bunamaktan muhafaza eylesin. Hayattaysam, aklımda başımdaysa adağım var. Şu ana kadar be on tane kadar kitap oldu bu adakla ilgili. Bu kırk hadisi oluyorum. Bak gecenin 10'unda oturduk, yatsı yıkıldık, oturduk. Sabah 10. 10 saat devamlı hadis, devamlı hadis, devamlı. Şehler, efendim kitaplar, sahabe-i kirama, hakaret edenlerin belaları. Bir hadisi, bir hadisi izah ettik. Tek hadisi ne kadar oldu biliyor musun? Hemen hemen kırk sayfa oldu. 40 sayfa oldu bir hadisin izahı. La bu ashabi. Ha bu 40 hadisin özelliği ne çıkacak kitabın özelliği ne? Bu 40 hadisin 40 da kütübü Sitte'deki altı imamın altısı da rivayet ediyor. Yani bu 40 hadisten bir tanesini ortaya koyduğunuz zaman kimse itiraz edemez. Eden zaten yatmaraneye ya kiliseye ya, ya da havraya. Gitsin, nereye giderse. Kütüb-ü Sitte'nin imamlarından altı imam ittifak etmiş. Ha, altının dışında daha dolu tabii. Onları baş edemeyiz. Muvatta var, Darimi var, Ahmed Nambel var. Onları demiyoruz. Altı kitap imamı kim? Bukhari Müslüm, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, İbn-i Mace. Altı bu. Ondan sonra Huffaz-ı Kiram, hadis hafızları yani. Şimdi bir tane hadis hafızı dünyada zor bulursun. Yüz bin hadisi bilecek, yüz bin hadisin de senedini bilecek. Senedinde de en az dört beş tane ortalama isim olsa, yüz binle çarp, dört yüz beş yüz binde ravi adı bilecek. Şöyle bir adam, bilmiyorum yani belki oluyor şey diyor ama yüz yaşlarında, doksan yaşlarında, onlar da çoğu ölüyorlar kısa zamanda. Yani hemen hemen son birkaç senede de epey bir ulema öldü, hadis hafızı kalmadı. Abdullah beşi için derlerdi. Beyrut'taki mesela hani, yüz bin hadis isnatlarıyla, senetleriyle biliyor. Esas eskideki hadis hafızları 600 bin bilmesi lazım. Şey olduğu için, şimdi memlekette zam var, şeyde de tenzilat var, ilimde de tenzilat var. Hadi yüz bin hadis kurtarır demişler. Yüz bin hadisi senediyle bilen mi var dünyada şimdi? Ama Muhittin i̇bn Arabi altı bin hadisi biliyordu. Senetleriyle. Öbürü şu kadar, öbürü bir milyon. Ahmed ibn Anbel bir milyon senetleriyle beraber. Nasıl oluyor? Evet, o zaman yani hadis ilminin önemi, derecesi, ihtimamı. E, bu altı imam ittifak etmiş diye. Bunun dışında daha bunun yüzlerce hadis safızı da rivat etmiş, takrir etmiş. Bu evveldekiler de varca. Ama kötü bir site. E, Ulama arasında, Cumhur-u Müslümin arasında ittifak sağlamış Kütüb-ü Sitte-i ama bunun dışında Sahih yok demek değil. İbn-i de Sahih'i var. Vesaire birçok e, muhattisin de Sahih isminde kitabı var. Yani Sahih demek sıhhat şartları ağır olanlar. Bunlar, bu altı kitabın imamı ittifak ettiği için bu kırk hadisin ondan önemi var. Mesela burada bir hadis geçti, dün gece onunla uğraştık, on saat. Bir hadisi şer ettik, bunun gibi kırk var. Sahabeme hakaret etmeyin. Sahabemin aleyhine konuşmayın. Felev enfaqu ahadukum misle uhdin zeheban ma balagha ve la naseefuh. Sizim birinizin Uhud Dağı kadar altını olsa, o Uhud Dağı Uludağ'dan büyük biliyor musun? Uhud Dağı git de git sıra dağla. Ve Uludağ da sıra dağla. Şimdi Uludağ'ın kadar altınınız olsa, hepsini de Allah yolunda harcasanız sahabenin verdiği bir ölçek buğdaya yetişemezsiniz, yarım ölçüye de değmez diyor. Çünkü sahabe en zor zamanda bu mücadeleyi verdiler. Kur'an-ı Kerim onların faziletleriyle dolu, hadis-i şerifler onların faziletleriyle dolu. Şimdi bu hadis-i şerif'i şerh ettik. Şerh ettik, şerh ettik, şerh ettik, şerh ettik. Bu ayetler getirdik, diğer hadisler getirdik, şunları getirdik, bunları getirdik. Tabii bu usta inşallah müstakil bir kitap hazırlamak niyetindeyim. Adı ne olacak? Sahabe müdafası. Sahabe müdafaası lazım mı? Lazım. İnternete giren Hz. Muaviye'ye bindiriyor. Radıyallahu teala. Sen kimsin ya? Hz. Muaviye. Vahiy katibi ya. Vahiy katibi. Vahiy. Bu sabah yazdırdım. Cebrail aleyhisselam geldi. Ya Muhammed. Ey Muhammed. Muaviye hakkında sana vasiyetim var. Vasiyetimi kabul et. Niye istekti Muaviye onu katip yap kendine. Fe eminun ala <gülüyor> Allah'ın vahyini yazmakta güvenilir birisidir ve ni'mel ve Ne güzel emindir der. Cibril geliyor. Vahi katibi diyor. Vahiy katibi olduğu, efendimizin katiplerinden olduğu sahih Müslim'de de geçiyor. Dolu kaynakta geçiyor. Sen kalkıyorsun bunun hakkında konuşuyorsun. Hayrettin Karaman'da ne diyor? Muaviye'yi sevmem ama da sövmem sevsinler seni seni kim sevmiş ya seni kim sevmiş hala Yeni Şafak'ta yazar efendi hazretleri yazdırmayın bu adamı dediği halde Yeni Şafak'ın sahipleri de efendiye bağlı olduğu halde efendiye bağlıyım diyen de efendiyi dinlemiyorsa memleketin çivisi çıkmıştır çıkmıştır çünkü Ehl-i sünnet dışı sahabe hakkında sevmiyorum diye yazmak büyük bir bitattır. Kebair-i En çirkin büyük günahlardandır. Ve men edilmesi lazımdır. Ahmed İbni Hanbel Hazretlerine radıyallahu anh sordular. Dediler ki, bir adam diyor ki, muaviye vahiy katibi değildir, müminlerin dayısı değildir, ben öyle demiyorum. Halbuki müminlerin dayısı. Niçin? Kız kardeşi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nesi? Ümmü Habibe validemiz. Ebu Şufyanın kızı, Hind'in kızı radıyallahu anh'a, onlar da sahabe oldu sonra. Ee, Ümmü Habibi annemiz, Hazreti Muhave'nin nesi? E, kız kardeşi. Hazreti Muhave Efendimiz'in nesi? Dünürü. E, dolayısıyla Resulullah s.a.v. de buyuruyor ki, Allah bana söz verdi, kiminle kısımlık aldıysam, kimden kız aldıysam, kime kız verdiysam, tabii ki Müslüman olmak şart. Kime kızımı verdiysem, kimden de, he, o zaman evelce Ebu Ceylin oğlunda da bir kızı vardı İslam'dan evvel. O, bu mesele değil, o tabii kafir olarak geberenler var. Ebu, şey, Ebu Leheb'in oğlunda, Ebu Ceylin dedim, Ebu Leheb'in oğlunda kızı vardı. Sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Leheb'in oğluna beddua etti, bir köpek yesin, yesin bunu diye. Allah'u selit <Sessizlik> aleyh kelben min köpeklerinden birini musallata beddua etti, Ondan sonra o onu aslan yedi. Hem de böyle o bedduadan çok korkuyordu, kaçıyordu, her yerde dikkat ediyordu, çok da tedbir alıyordu. Bir kafileyle bir yere gidiyordu, tam milletin içinde oturuyordu. Bir aslan gelmeye başladı. O kadar insan var, geldi geldi geldi, tak bunu aldı yedi. Çünkü dedi ki Muhammed'in bana bedduası var, illa başıma bir şey gelecek dedi. Ve hakikaten aslan da seçmece arpuz gibi geldi, onu yedi. Hiç kimseye dokunmadı aslan. Kimse de ona karışmadı. Ebu olmuş, olmuştu. Adını unutuyorum. Yani bu buna dahil olur mu? Olmaz tabii ki. Müslüman olmayandan bahsetmediğimiz belli canım Allah Allah. Safiye validemizin de babası Yahudi. Huyey bin Aktab, Hayber gebertilen bir Yahudi. Ama kızı Safiye validemiz bizim neyimiz? Annemiz neyle sabit? Kur'an'la sabit. Ezvacu Matum. Sen de sen ki Safiye validemiz, benim annem değil. Ummuhu benim annem değil. Kıp kızıl yavru olusun. Çünkü neden? Sen Müslümansan senin annen diyor Kur'an. Ahzab suresi. Ezvacu onun eşleri, hatum, ümmetinin anneleri diyor. Bitti. Senin öz annen öz annenden ileri annen yani. İleri anne. Allah hepimizin şefaatlerinden hayırlı Şimdi onun için Sahabemin haline konuşmayın diyor. Sen nasıl konuşuyorsun? Dediler ki, e, o zaman müminlerin nesi oldu Muaviye radıyallahu anh? Dayısı, halül müminin, müminlerin dayısı, hepimizin dayısı oluyor. Öz be öz, dayımızdan ileri. Madem annemiz öz annemizden ileri, bu da dayımızdan ileri dayımız. Anladım. mı? Radıyallahu Dün, Ne buyuruyor? Bana Rabbim söz verdi. Ahdün ahideni rabbi. Ben... Kimden kız alırsam veya kime, kime kızımı verirsem onlara cehennemi haram edecek ve cenneti vacip edecek. Cennete girecekler. Bu Rabbimle sözleşmem diyor. Zaten öyle olmayanı da Allah nasip etmiyor. Demek ki cennetlik olacak insanları nasip edeceği de buradan anlaşılıyor. Ne günah yaparsa yapsın hesabı değil. Bu bir nasip meselesidir. Mevla'nın takdiri bu yöndedir. Zaten ezelde bunların hepsini bilmiştir tabii de. Ona göre söz veriyor Habibine. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyh ve Dediler ki Ahmed İbn Hanbel'e Dediler ki bu, bu adam böyle söylüyor Aman aman dedi Koca mezhep müçtehidi Ahmet İbn Hanbel Bu adamla sakın oturmayın Bu adamla görüşmeyin Bu adamla konuşmayın Konuşmayın Şimdi ondan sonra gelelim sadede Sen niye Hayrettin Karaman'ın adını veriyorsun Yeni Şafak'ta yazıyor diye adını veriyorsun ben Ahmet İbni Hanbel gibi bir müştehide dayanıyorum, buyuruyor ki وَنُبَيِّنُوا emrahum لِنَّاسِ Muaviye hakkında, radıyallâh'ın, böyle sevmiyorum gibi konuşmalar yapan kişinin durumunu insanlara açıklayacağız. Açıklamak zorundayız. Çünkü bu sakatlığı açıklamazsak ne olur? Başka sakatlıklara malzeme olur, sen de onu bir hoca alim zannedersin, okumaya devam edersin, ondan sonra da kadınlarla tokalaşmakla serbest dedi. Ondan sonra onu da dedi, bunu da dedi, onun başının belalısı Hüseyin Avni Hoca'dır. Hüseyin Avni Hoca'ya müracaat edin İzmir'dedir. Hayretin Karaman'la ilgili ne kadar yanlış fetvaları var, hocam bize bir anlatır mısınız deyin. Hüseyin Avni Hoca artık size aylarca dökümanı göndersin. O ondan çok uğraştı. Biz bunları tanımıyorduk, etmiyorduk. İşimiz var. Benim biliyorsun o 40 senedir sohbetlerdeyim. Ben bu reddiyelerle uğraşmıyordum ki. Ben geliyordum burada. Efendim, Mevlid'in fazileti, Ramazan'ın fazileti, namaz, abdest. millette bayılıyordu bana. Herkes de memnundu. Şimdi darılan yatağına ayrı sersin. Bayağı bir sevmeyenim var. Niye benim bu kadar sevmeyenim var? Sahabeyi sevmeyen beni de sevmesin. Ay. Sahabeyi sevmeyen beni severse bende ne var? Maraz var o zaman. Bende bir hastalık var ya. Beni niye seviyor bu adam? Onun için biz kendimizi sevdirmek derdinde değiliz. Kur'an'ı, sünneti, ehli sünneti, sahabe-i kiramı sevdirmek derdindeyiz. Ben ters konuşuyormuşum, sert konuşuyormuşum, şunu yapıyormuşum. Benim kimseye şahsi ve nefsi bir derdim yok. 100. Yıldız sen dersen ki Hasan ibn Sabit gibi efendimizin şairi en büyük sabiye ötlek dedi. Ötleyin biri dedi. 80-90 yaşında mübarek insan harbe katılmamış diye ötlek olur mu ya? Zaten Kur'an'da da söylüyor hepiniz gitmeyin. Onlara mesuliyet yok diyor Kur'an-ı Kerim. Sen Hasan ibn Sabite ötlek dedi. Sonra kulaklarımla da duydum da videoyu çektirdi sonra YouTube'da. E şimdi sen sahabenin hakkında konuşursan ya Allah gökte diyen sahabeye de ötlek demiş. Hiçbir mesele de değil yani. Ama eşini beni o kadar seviyordu. Onun etrafı seviyordu. Şimdi onu sevenler de beni sevmiyormuş. Hiç umurumda değil. Ben eli sünneti muhafaza görevlisiyim. Sen de görevlisin Müslüman. Hepimiz sahabe müdafaası ile meşgul olacağız. Çünkü neden? Onca bu kırk hadiste çok önemli şeyler yazdım. Bak bir hadis, bu hadisi kırk sayfaya yakın ilim koydum. Neden? Hepsi kaynak. Hepsi kaynak. Ahmed ibn Hanbel ne demiş? O ne demiş? Bu ne demiş? Femen ketema hadiiden, fakat ketema mancelalı. İzale ana akiru hadilum metevle. Bu metin sonra gelenleri önce geçen sahabenin aleyhine konuştuğu zaman. Tabii bu işin en başta mimarı yani bu işin en büyük elemanları kimler? Şia. Şia zaten sahabede kaç tane Müslüman kaldı diyor. Altı tane. Peygamberimiz vefat etmiş, altı tane Müslüman kalmış. Geri kalan, hepsi kafir olmuş, bütün sahabe. Allah da bunu bilememiş. Celle Celaluhu, Kur'an'da önceden Radıyallahu ve hepsinden razıyım demiş. Demek ki Allah, Peygamberin vefatına kadarki süreci bilmiş. Veya Allah Teala, o anda onlardan razı olmuş. Fakat vahiy de bitmiş. Vahiy bitince de bunlar dinden dönmüş. Allah Teala'de eyvah görüyor musun? Peygamber de öldü. Daha da vahiy de gönderemeyeceğim demiş. Ve Kur'an'da böyle bize kalmış. Biz de şimdilik sahabeyi onun için seviyoruz. Olmuş. Sizce nasıl olmuş? Başka bir izahı var mı ya? Allah ezelden ebede her şeyi biliyorsa. وَالْسَّابِقُونَ el مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارُ ve zîne tebeavun bi Öncekiler sonrakiler. Muhacirlerin ensarın en öncekileri, daha sonrakileri, sonra onları izleyenleri. Allah yolunda dinde, ihsanda, imanda. Radıyallahu anh. Ben onlardan razı oldum. Onlar da benden razı oldu. Ben onlara cenneti vaadettim, hazırladım diyor. Değerli velvezül azıyım, değerli velvezül azıyım. Bu en büyük kurtuluştur diyor. Kur'an ayeti bu. Bu ayet varken sen nasıl diyorsun ki, Hepsi mürtet olmuş, altı tane kalmış. Burada altı tane sabükun el evvelun minel muhacirin muhacirler, <gülüyor> ensar, altı kişi mi kalmış? Lә is tebimin kumen ve qabıl fethuqat Mekke önce Müslüman olanlar var. Sonra Müslüman olanlar. Hz. Muaviye Mekke Fettin'de Müslüman oldu. Aslında Hz. Muaviye önce oldu, babasından gizledi. Gençti, on sekiz yaşındaydı. Daha da evvel Müslüman oldu Hudeybiye'de Müslüman oldu. Daha hicretin altıncı senesi falan. Ama Mekke fethi hicretin kaçıncı senesi? Sekizinci senesi. Ya oradan da iki sene evvel yani on beş yaşına gidiyor. Zaten on beş, on altı yaşında Müslüman oldu. ama gizledi. Çünkü babası biliyorsunuz, babası Ebu Süfyan. E böyle olduğu için gizlemek durumunda kaldı. Ne zaman Mekke fethi oldu, Ebu Süfyan da Müslüman oldu mu? Oldu, olunca o da rahat etti zaten. Herkes Müslüman oldu. Şimdi bu ayette diyor ki, Hadid Suresi, Mekke fethinden önce Müslüman olanla Mekke fethinden sonra Müslüman olan mertebe bakımından eşit midir? Değil. Hangileri üstündür? Mekke fethedinden önce olanlar ulaki azamu dereceden derece bakımından daha büyüktür. Minelle dine en faku ve katilu. Fetihten sonra harcama yapıp cihat'a Allah yoluna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in infakta bulunanlardan e fetihten önce bulunanlar derecesi daha büyüktür. Tamam, bunu kabul ediyorum. ama derecesi daha büyük. Amma velakin gel şimdi buraya. Hazreti Hint, hazret Muhammed'in annesi radıyallahu anhâ sahâbeden tam hazret Hamza Efendimiz'in şehit olmasında payı var, efendim, e, hazret Vahşi Vahşi'yi o tuttu, bak Vahşi'ye ne diyoruz? Hazreti Vahşi diyoruz. Radıyallâhu Orada ne diyoruz? Hint radıyallahu anhâ. Ne diyebiliriz? Müslüman olmuşlar. Allah kabul etmiş mi? Etmiş. Rasûlullah zaten kabul etmiş mi? Etmiş. E şimdi, bize ne düşmüş? Hak sahipleri orada. Hak en büyük hak Allah'ın hakkı. Sonra Rasulullah amcası Rasulullah'ın hakkı. Ama onlara ne buyuruyor Kur'an? Kadınlar arasında geldiler sana biat edecekler. Mekke fethedildikten sonra kadınların sözcüsü kimdi? Hint'tir radıyallahu anh. Habibim kadınlar, inanan kadına sana gelip biat yapacaklar. Şartları söylüyor. Sonunda da bi'ahunna onların biatını kabul et ve stagfir lahum Allah günahları içinde Allah'tan af istediyor. Peki Allah benden af iste dediğini af etmeyecek olur mu? Ama münafıklar için ne diyor? Estağfir lahum, evlat estağfir lahum, 70 İster onlar için istiğfar et, istersen de af isteme. 70 kere de af et bunu desen İbnü Ubey ibn, -i Übey -i i̇bn -i Selül münafığına af etmeyeceğim diyor. Hadi bakalım. Şimdi Habibim bütün kullar için afet istediyor diyor mu? Demiyor. Münafıklar için af isteyemezsin diyor. İste diyor. Afetmeyeceğim diyor. Yetmiş kere istiğfar et diyor bakalım. Zaten müşlük olursa müşlük açıktan gavour, münafık gizliden gevur, Namazla camide ön safta falan. E şimdi müşlük olursa zaten istiğfar etmek hiç caiz değil. Müşrikin affını isteyen kafir olur Allah muhafaza. Ama münafık olursan, şimdi el-ilmü'nde Allah adamın kalbini yarıp bakamadığından münafıklık alametlerinin hepsi var ama hepsi olsa da adama munafık diyebilir misin? Ancak şunu diyebilirsin, bu adam sözünde durmuyor, yalan konuşuyor, ağzı bozuk, sövüyor, sayıyor. Münafığın bütün alametlerini taşıyor ama yine de sen öyle munafık diyebilir misin? Diyemezsin. Ya ne dersin, munafık alametlerini taşıyor diyebilirsin. Çünkü munafık dediğin zaman gavurdan da beter demiş oluyorsun. Bu da senin onun kalbine vukufiyetin ittiza eder. İlimsiz yere şahitlik edemezsin, Allah'a karşı hangi kulundan kâfir olduğunu ilan ediyoruz. Açıktan adam müslümanım dedi sürece ama tabii ayet inkar eder, şeriatı inkar eder, ayrı dava. Onlar açıktan küfürdür, şirktir ama münafık onları yapmaz ki. Münafık senden benden daha ehli sünnet gözükür yani, değil mi? Öyle münafıklar çok. İşte işte buyuruyor ki, müşri zaten istiğfar edemezsin. Ama munafık için hadi dersin ki bu Müslüman gözüküyor. Isti, af istiyim. Bana yanlışlar yaptı falan Uhud'dan 300 kişiyi geri döndürdü. Neler etti? Abdullah bin Übey bin Selül efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de ne eziyet çektirdi munafıklar. Oray için çok da soylu bir e, adam. Kabile olarak şu olan Yahudilerin baş adamı Kurayza bin olanı falan acayip bir ekonomi ellerinde, şehirlerinde Medine'yi karıştırıp karıştırıp durdu yani. Neler etti İslam'a, Müslüman'a ama camide geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne yapıyor o gelince? o hoş geldin, merhaba falan filan. Hemen cübbesini seriyor. Gel otur falan. Niye? Şerini def etmek için. Çünkü alenen gavur diyemiyor. Allah Teala'dan vahiy gelmedikten sonra. Öyle mi şimdi? Ya Resulallah diyorlar, Hazreti Ömer'in çok siniri bozuluyor. Keseceğim şu herifin kafasını diyor. Sen diyor buna diyor, niye böyle yapıyorsun? اِنَّا لَنَوْشُّ عَلٰى اُجُوهَ اَقْوَامِ وَقُلُوبُنَا لَعَنُهُمْ ''Ya Ömer, bazılarının suratına güleriz ama kalplerimiz onlara lanet eder. Şimdi bunun hakkında daha bir hüküm gelmemiş, ben ne yapayım?'' diyor. Ama son dönemde bunlar bildirildi. Bir cuma hutbesinden sallallahu aleyhi ve sellem, ''Kum ya fülân fe inneke munafık. Camiye Cuma'ya gelmiş, kalk! Felanca adam. Münafık namaza gelmedi. Otuz beş kişiyi bir günde camiden attı. Ama bu Allah'ın bildirmesinden önce olmaz Adını da verdi felanca adam. Kalk dedi, münafıksın. Ha, bu vahiyle ne oluyor? Ama alametler gözüküyor. Ya, o bundan dolayı Hint münafık olsaydı, Ebu Süfyan münafık olsaydı, onların biatını kabul et, onlar için Allah'tan afiste buyurur mu? İnne Allah gafurur rahim. Allah onları affedecek buyurur mu? Yani buyurmaz. Onun için Allah'ın affettiğine, ayetle peygamberini istiğfar ettirdiğine senin ne demene ne düşmüş ya? Ama böyle ağızları uzun, dilleri uzun, muavi, hele ki Muaviye radıyallahu anh, hiç bu işlere karışmamış, genç idi. Genç idi, 15 yaştan 16 yaşından da zaten e, gizli Müslüman olmuş, e, efendim 18 yaşında alenen Mekke Fetine ilan edilmiş, ondan sonra genç. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi onu çok sevdi, onu çok yanında taşıdı, ona hep mektuplarını yazdırdı, vahiy katipliği yaptırdı, devamlı çağırırdı. Bir kere Ebu Bekir Hazreti Ömer Efendimiz'e sordu. Dedi, bir mesele var. Bu hususta ne dersiniz? Yani Ebu Bekir Sırtık Efendimiz pek bir şey diyemedi. Hazreti Ömer Efendimiz net bir şey söyleyemedi. Ve du'u muavi, bana muaviyeyi çağırın dedi. Çağırdılar. Daha genciydi ya. Ebu Bekir Ömer Efendimiz'e göre. Ona istişare etti. Ondan sonra Ebu Bekir Ömer Efendilerimize buyurdu ki, اَحْضِرُوهُ اَمْرَكُمْ اَشْهِدُوهُ اَمْرَكُمْ siz de işleriniz olduğu zaman, meseleleriniz mühim olduğu zaman Muaviye'yi şahit tutun, onu da çağırın, hazır bulundurun. Çok kuvvetlidir, çok güvenilir. Bir de akılda deha. Dünyada Hazreti Muaviye'den sonra Hazreti Muaviye kendi döneminde de kendi gibi akıllı birini görmemiş. Kendisinden sonra da kıyamete kadar dünyada görmeyecek. Şam gibi yeri ki o zaman Rum İmparatorluğu'nun merkezleri, Bizans'ın elinde Şam falan, fetihler yeni yapılmış, Şam gibi yeri 20 sene valilik. Kardeşini vali yaptı Ebubekir Efendimiz, kardeşi e, Yezid olacak, Yezid değil mi? O meşhur Yezid değil, o oğlu Yezid var, o hayırsız, o bozuk adam. Kendi kardeşi Yezid, sahabeden. O zat vali yapmıştı Hazreti Ebu Bekir Efendimiz. O vefat edince Hazreti Muavi vali yap. Ebu Bekir Sıddık Efendimizin tayin ettiği vali. Sonra Hazreti Ömer geldi, durdurdu. Sonra da Hazreti Osman Efendimiz geldi. Ya Hazreti Ömer'e bile laf konuşabilecek ilmi vardı ya. Böyle bildiğin gibi Hazreti Ömer adamı ne yapar? Öyle. Müslümanı da kesmez yani. Mübarek keser deyince herkesi de kesmiyor yani. Hazreti Ömer'i de güzel tanıyalım şimdi. Hazreti Ömer de mürtet olursa, bunafık olursa falan icabına bakar. Müşrik olursa falan. Hazreti Ömer de Müslüman'a şey... Gerçi biraz hatib bir Nebi Beltea'ya da kalktı bir. Yani tabii bir hainlikler oluyor, bir günahlar oluyor, bir şeyler oluyor tabii de devlet meselesi. İşte şimdi de devletin bekasını boşuna demiyorlar. Bazı devletin bekası bir şeyler icap ediyor da. Efendim... Efendim sallayacağım durduruyordu tabii. O mümindir Bedir'de bulunmuş. Allah onu peşinen affetmiş. Bedir'de bulunan adama sen nasıl dokunursun falan. Bedir'de bulunan cehenneme girmeyecek deyince Hazreti Ömer de öyle bir adamdı ki hemen de ağlamaya başlıyordu. Allah Allah. Ne kadar mübarekti. Yani böyle sert göründüğü kadar ondan yumuşak kalpli sahabe de yok ha. Ondan çabuk ağlayan da yok. Nereden nerelere geldin, bitireceğiz herhalde hepsini, şey, derse giremeden. Neyse, e şimdi Efendim Ne oldu bu sefer? Ebu bek Sıddık Efendimiz'den beri Oradan geldi Hz. Ömer Efendimiz 10 küsür sene Hz. Osman Efendimiz 12 sene gibi Topla Yani 20 sene Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in son dönemi. Zaten Ebu Bekir Sıddık Efendimiz iki sene küsur döneminin sonunda. Yani yirmi sene valilik yaptı. Kimin valisi ama? Kulefa-i Raşidinin. Dikkat. Hazreti Ömer bence devamlı şikayet geliyordu. Sahabede ondan da çok daha faziletlileri vardı. Mesela Sa'di ibn-i Vakkas mı daha faziletli? Hazreti Mavi. Ne dersiniz? Sa'di ibn-i Vakkas. Aşereyi, mübeşşer eden, muhacirlerden, fetihten önceki, en evvelten, tamam. Ama Sa'd ibn-i Efebü Vakas mübarek idare edemedi küfeyi. Diyelim ki hemen millet gel. küfe zaten biliyorsunuz, küfe kaynayan kazan, Hala da kaynayan kazan. Adamı, Hz. Hüseyin Efendimiz'i de çağırıp işte şehit ettiren adam var. E şimdi, baş edemedi. Hz. Ömer'e şikayet geliyordu, Hz. Ömer halifeyi hazlediyor. Ya en mühim sahabeler, azledildiler. Güdahları mı vardı? Değil. Ama milletle geçinmek deha ister. Bu milleti yönetmek incelik ister. Onu beceremiyorlardı, mübarekler, sahabe kiram, düz insanlar. Düz giderler böyle. Çok siyaseti bir şey yapmazlar. Bu sefer millet şikayetçi oluyor, şu sert diyor, bu bir şey diyor falan falan. Zaten Hz. Muhammed Efendimiz bu işi nasıl yürüttü yani? 20 sene Halifelerin valilik, Hazreti Ali Efendimiz'in döneminde de yani Hazret çekti falan İbn Abbas tevriye girdi. Hazret Sonra 20 senede Hazreti Hasan Efendimiz 6 ay halifelik yaptı babası Ali Efendimizden sonra. Hazreti Hasan Efendimiz halifeliği kime bıraktı? Gönül rızası ile Hazreti Muaviye'ye bıraktı. Büyük bir harp olacaktı. Hazreti Hasan Efendimizin ordusu onun kaç misliydi? Sinek gibi ezip geçebilirlerdi. Ama Hazreti Hasan Efendimize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Minbere çıkartmıştı bir kere koynuna boynuna koymuştu. İnne ibniyya benim bu oğlum seyittir, efendidir, beyefendidir. Haza cennet efendisidir. Benim bu Hasan'ım. La Allahu yusli habibe <mimle> beyne feytayn azimatein minel müctemin. Buhari hadisi bu. İki büyük Müslüman cemaat birbirine girecekken bu oğlumla Allah barışı temin edecek dedi. Daha o zaman 5-6 yıl Desi. Ve bu mucize zuhur etti Hiç kan dökülmeden Hazreti Hasan Efendimiz Radıyallahu Allah. Ne büyük zat Şimdi onun için Mehdi kimin soyundan gelecek Hasan'dan mı Hüseyin'den mi denirse Ufak bir ihtilaf olmakla beraber Cumhurun görüşüne göre kimden gelecek Hasan Efendimiz'den gelecek Neden Mevla ne buyuruyor Madem ki sen Allah için fedakarlık ettin Ben de ümmetin sonunu Senin soyundan gelecek Bir Mehdi ile İslam'ı dünyaya hakim edeceğim bu işler böyledir arkadaşlar. Fitne çıkartmamak lazım, Müslümanların birliğini bozmamak lazım, bütünlüğünü bozmamak lazım. Bir adam senden daha ilmi az olabilir, ameli az olabilir, günahı çok olabilir, bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Bir yerde bir birlik bütünlük varsa şeriatın tamamen tabii zahirine muhalif bir şey olmadıktan sonra demek istiyorum. Allah ve isyan yoksa nefsani hazlarımız için kendimizi tercih etmeyelim. Burada bu düzen bozulmasın. Müslümanlar bir ekmek yiyor veya bir şey oluyor. Şu durumu Anladınız mı? E ben ondan daha alimim. O beş vakit namazı zor kılıyor. Ben beşe beş katıyorum. Ya tamam da kardeşim. Şimdi burada nefse sokuyorsun işe. Ha benim bu oğlum Seyyid'dir. Müslüman. iki Müslüman cemaati Allah onunla suyredecek. Peki Hazreti Muaviye radıyallahu anh, bozuk bir adam olsaydı. Fasık bir adam olsaydı. Haşa. Hazreti Hasan gibi bir zat. Harp edebilirdi, ordusu da onu yenebilirdi. Bozuk bir adama bu ümmetin işini, hilafetini devreder miydi Hazreti Hasan? Etmez. Zaten şiayı bitiren nokta burası. Hazreti Hasan devretmiş. Ben mi devrettim yani? Ha, o zaman ne konuşuyorsun? Onun için zaten Hasan'ı hiç anmazlar. Hep işleri güçleri. Hüseyin Efendimiz'e de Hazreti Hasan Efendimiz'e bu nokta. Esasen 12 imamda Hasan Efendimiz var ama. İşte mecburen ha, sus. Mecburen. Yoksa Hz. Hasan Efendimiz'e çok kincidirler. Sen efendim nasıl bıraktın Muaviye'yi? Ama o Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Benim bu oğlumun efendiliği, Seyitliği sayesinde Allah bu ümmetin kanını koruyacak. Ve korudu. Radıyallahu anh. Böylece ne oldu? Ondan sonra da 20 sene daha 20 sene daha da ne yaptı? Emirul Mümin'in oldu, halife oldu. Kaç sene? Kırk sene. Valiliğinden başlarsan kaç sene? 40 sene. Nereden başladı? Yemen'den tut, Fas'a kadar hepsini yönetiyordu. Khorasan'a kadar şu andaki bütün Türkü Cumhuriyetler. Bak şu andaki bütün Türkiye Cumhuriyetler hemen hemen Khorasan bölgesidir. Bütün Türkiye Cumhuriyetler. Rusya'nın yani falan şu andaki şey. Bütün Türkü Cumhuriyetler. O taraftan Fas denize dayanıyor. Bu taraftan Yemen okyanusa dayanıyor. Anladın mı? Şam, Körfez, Arap Yarımadası, Irak, Şam demek Ürdün, Mürdün, Hep Şam o zaman. Yani Filistin, Ürdün, Hepsi Şam, Eyalet. Ondan sonra bütün İslam alemini yönetiyor. Bütün İslam alemini tek başına yönetiyor. Bir kişi ne Hazreti Ömer'e şikayet etmiş, ne Hazreti Osman'a hiç bir tane şikayet edeni yok. Niçin? Deha Muaviye benim ümmetimin en yumuşak huylusu, en sinirsizi, en cömertidir diyor. Şimdi bu hadis işte sırrı burada. Şimdi bu millet nereye bakar abi? Bu millet buna bakar. Tabii haşa kastetmiyorum. Sen bu milletin ekonomisini düzeltirsen, parayı bol verirsen, bir de bağırıp çağırmazsan, sinirlenmezsen, milletle de iyi geçinirsen, herkese de Gel buyur konuş et ne diyorsun falan Bağırana çağırana da Olsun olabilir ne var Efendim doğru söylüyorsun ya Ben de bozuk adamım falan Dersen Senin saltanatın devam eder Kırk senenin anladın mısın sırrı Muaviye ümmetimin en Hilim sahibi ve en cömertidir Mesele buradan geliyor Bu adi şeriften geliyor Ama Efendim son sen ona halife olacağını da önceden bildirdi mi Bildirdi bir gün Ebu Reyr'e radıyallahu anh abdest ibriğini Ebu Reyr'e taşıyordu, hasta olmuş, gelemedi. Hz. Muavi Efendimiz aldı ibriği, Efendimiz Hazreti'ne abdest aldırdı. Tam abdest alırken şöyle diyor, bana baktı. Bir kere böyle baktı, sonra bir daha baktı. İza melekten nâsefe ahsin. İmam Rabbani Mektubat'ta da bunları zikreder. Ya Muaviye, insanlara hükümdar olduğun zaman güzel davran. فَقْبَلْ عَمْ مُحْسِن۪يمِ وَتَجَاوْزْ عَمْ İyilik yapanın iyiliğini kabul et, kötülük yapanın da cezasından vazgeç. Çok iyi davran. اِتَّقِلَّا takva اُجَرُوا ve عَدِيلْ Adaletli ol. Hükümdar olduğun zaman, Hz. Muhabir Efendimiz diyor ki, ben o zamandan başıma bir iş geleceğini, bu vilayet yani yönetim işini bana bir gün geleceğini biliyordum diyor. Biliyordum çünkü bu hadis, Resulullah zaten boş bir şey buyurur mu? Hesapsız bir şey konuşur mu o? Sallallahu teala. Hepsi vahidir, mucizedir. Bununla uğraşıyoruz. Şimdi onun için ayki derginin yani yazısında ne dedi şey? Mehmet Görmez ve onun hocası hadis üstadı denen adam Said Hatıboğlu. Ne dedi bunlar? Dediler ki asla hadisler dinde delil değildir. Hiçbir hadis dinde delil değildir dediler. Ve bunların delil olması sorunludur dediler. Hocası hepten asla delil değildir dedi, kendisi de sorunludur dedi. Sorunlu demek, delil değil demek. Sorunlu bir delil olur mu? Kur'an'dan sonra sünnet geliyor. Sünnetin delil olması sorunluysa, e, zaten din gitti. Ne namaz kaldı, ne zekat, ne yapacağız Kur'an'da hiçbir yazmıyor teferruatıyla. Dini bitirmenin yolu, hadis, hadisten geçer. Hadis inkarcılar. Bak üç gece diyorum uyumadım. O yazıyı yazdım. Roman yazsaydım, bir saatte yazardım sekiz sayfayı. Hatıralarımı anlatırdım. Ne olacak? Hatıralarımı iki-üç saat konuşsam, yirmi sayfa oluyor çözümü. Ama sen sünnetin dinde delil olduğunu, Kur'an gibi vahiy olduğunu ispatlamak için ne yapman lazım? Ayetten delil bulacaksın, hadisten delil bulacaksın, cumhurdan delil bulacaksın, icmadan delil bulacaksın, kıyastan delil bulacaksın yani. Onun için orada çok güzel bir malumat verdi. Derginin önündeki o yazıyı, bak hakkımı helal edeceğim size, hakkımı helal edeceğim, mutlaka okuyun. Okumakla kalmayın, kafanızda biraz ezbere bilin. Ve siz Arapçaları telaffuz edemeseniz de ben meali, meale bakıp da hüküm verin demiyorum ama bizim aldığımız parantezli yani tefsirli meal olduğu için bu caizdir. Onları ezberleyin. Onları ezberlediğiniz zaman açık oturuma ilahiyattan bizden bir adam çıksa mut putar, mut edebilir. Siz çıkarsınız benim bu yazımla adamı rezil edersiniz. Hele bir de çeneniz kuvvetliyse Allah çenenize bereket versin. Hele bir de Karadenizliyseniz falan böyle televizyona bile çıkabilirsiniz yani. Aziz Bayındır'la, İslamoğlu'yla Mehmet Okuyan'la çıkabilirsiniz. Şu yazıyla Hadis meselesinde ama her konuya girmeyin. Yani durduğunuz yerde durun. Eğer o başka tarafa çevirirse siz yine tak konuyu sen hele bir sus bakalım. Hadis delil mi değil mi? Döner döner döner sen yine dur. Resulullah'ın buyurduğu Bukhari'deki hadisi kabul ediyor musun etmiyor musun? Getireceksin oraya. Peki ayetten delili var mı hadisin delil olduğu? Var. Orada dolu ayet yazdım. وَاَنْزَلَ aleykel عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَاَلْحِكْمَةَ Kur'an'da diyor ki sana kitap indirdim, bir de hikmet indirdim. E şimdi burada ben desem ki Ahmet geldi, bir de Mehmet geldi. Bu ikisi bir midir? Ama Ahmet Mahmut geldi desem, bir kişidir. Ama Ahmet geldi ve Mahmut geldi dersem, ve koyarsam ne oluyor? Arapçada da aynı. Vav atıf içindir, atıf muhayyere tıktı zaten. Ne demek? Ve dedim mi bir başkası geliyor, atıf yaptın. Yani Allah kitap indirdi Vel hikmete Vel hikmete Bir de hikmet indirdi Bu hikmet ne? Bunu da hadis-i şerifte buluyoruz ama şimdi hadis-i şerife direkt dayanmıyoruz ki Zaten ayette hikmeti indirdim diyor Peki hikmet ne? Sünnet Ütitül Kur'an ve minel hikmeti misli Bana Kur'an verildi kaç misli de? Sünnet verildi diyor Sünnet verildi yani vahiyle Cibril getiriyor e şimdi bu ayeti okuduğun zaman bunu durdurursun. O zaman hikmet ne? Bizim doktor hikmet mi dersin? He? Kim mi bu hikmet? Hikmet hanım mı? Hikmet bey mi? Kim? Vel hikmete söyle bana. Dediğin anda durdurursun. Onun için bu yazıdaki şeyleri hele bir de böyle rakamları ile. Nisa şu, maide bu bilmem ne. Spiker de sizi bir hoca zanneder falan. Ya ben bunlarla uğraşacak halim kalmadı, biraz çenesi kuvvetli olanlar, çıkın meydana ya! Dırdırdır çeneniz, boşuna konuşuyorsunuz. Boş konuşacağınıza biraz şunları belleyin, ezberleyin, internetten bunlarla mücadeleye girin. Hakaret yok, sövmek saymak yok, o sana sövse, sen öyle bir şey yapamazsın, İslam'da hakaret yok. Sert konuşmak yok, öyle tehditli konuşma haşa! Ne yaparsın? Kardeşim ben sana delil koyuyorum, sen bana cevap ver. E tabii ki cevabı olmayan sinirlenecektir, sertleşecektir. İlmi olmayanın yapacağı mıdır? Sermayesi yoktur ama mühim değil. Allah için bugünün cihadı budur. Hadis inkar edene hadis müdafası, sünnet müdafası, sahabeyi sevmem diyene sahabe müdafası. Bu reddiyelerle Allah'a gideceğiz inşallah. Huzurunda bize bununla Resulullah Efendimiz şefaat edecek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mevlid ayında koca kitap çıkarıyorum ama... Yani koca kitap çıkarıyorum da Kırk hadisi Allah inşallah kıymetini bilmenizi nasip eder Okuyup ezberlemez Bir de kırk hadisi ezberleyecek Oturacağız yarışma yapacağız Yani hediyeler çok büyük olmayabilir Çünkü Yani kırk hadiste de kolay Dört beş sayfada Arapçası Dört beş sayfada ezberlenir ama ile beraber kırk hadisi ezberleyip Ümmetime kim tebliğ ederse Sırf onun fazileti hakkında da 17 hadis yazdım. O ayrı ayrı 40 hadiste değil. 40 hadise girmeden evvel 17 hadis yazdım. O 17 hadiste ne diyor? Kim 40 hadis ezberleyip ümmetime duyurursa. E şimdi sen ezberlemedin mi? Türkçesini ezberle madem. Ne yapayım kardeşim? Türkçe ama Arapçasında ezberlersen çocukları da teşvik ederiz. 40 hadis yarışması yapılır, değil mi? Bizim bu lale gül böyle şeyler yapsa ne güzel olur mesela? Hiç, benden beter. Kardeşim bir kampanya yap, bir şey yap. Birini ömrüye gönder, birine bir efendim, yemek yedir. Bu millet iki döner için kırk hadis ezberler. Ne var ya? Kardeşim bir hadis ezberlesin. Yemek benden olsun ya. Ezberlet ya kardeşim. Teşvik, teşvik. Teşvik bizim Müslüman E ne olacak? Sponsor kim olacak? Ben olacağım ya. Artık dayanamıyorum ya. Sponsor yok, bir şey yok. Batıl, sapıklar, senelerce bu milleti din adına sömürdü bu FETÖ'cüler, bilmem ne, Türkçe olimpiyatı, bilmem ne, bilmem ne, kız oynattılar, bu, şartı söylettiler. Bir de İslam adına ya, bir de dediler biz de, Müslümanız, din için yapıyoruz dediler. Türkçülük adına, İslam adına milleti dinden imandan ettiler. Ya niye bu cemaat böyle uyuşuk ya? Niye bizde bir hareket yok ya, bereket yok ya? Ya şimdi bu kırk adı sezbellenecek. Çocuklar ezberleyecek inşallah. Büyükler de ezberleyebilir. Ben mümkün mertebe hadisleri kısa kısa tuttum. Mesela sahabe müdafası hakkındaki hadis. Tamam mı? La tesubbu ashabi. Tabi ravisini de koyacaksın. Hani Ebi Urayda ta, radıyallahu anh, mesela. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi Veya işte hani Numan ibni Beşir radıyallahu anh. Kale kale Resulullah sallallahu anh. La ashabi. فَلَوْا اَنَّ اَحَدَكُمْ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلَا نَص۪يْفَهُ Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. evke kemakal demeye bile lüzum yok. Yani çünkü altı kitapta ittifak olduğu için evke kemakal demeye lüzum yok yani kesin. Altı kitap ittifak. Şimdi altı kitap değil 600 kitap ittifaklı da meşhur olan altı imam yani bunu kabul et Dolayısıyla böyle ezberliyorsun. Anladım. Sonra da bir de manasını veriyorsun. Kelime manasıyla yazdım kelime kelime. Hani Arapça okuyanlar için bu kelime ne demek? Bu kelime ne demek? Hani kelimenin kendini de la sebbetmeyin. Hakaret etmeyin. Şanına, şerefine noksanlık getirmeyin. Kime Ashabi. Sahabeme sebbetmeyin. Seppetme. Sebbetmeyin. Ha, şimdi burada Hazreti Karaman der ki, "E ben o zaman kurtuldum. Niye kurtuldum? Ne severim ne söverim." Ne severim, ne söverim diyor. Kurtarabilir mi? He? E deliliniz ne? Deliliniz ne abi? İşte orada da delil. Şimdi latesübbünün altında ben 40 hadis yazdım ama 40'ın içinde 400 hadis yazdım. Çünkü o hadisi anlatırken kaç tane daha? Şerheden hadisi getirdim. Mesela bu hadisin işte dedim ya 10 saattir uğraştım gece. Birkaç saat uykuyla size geldim. Onun için çok da uzatmasam iyi olur. Zaten perşembeden de bir saat alacağım var. Üç saat konuştum zaten. Ben hesapla konuşuyorum biliyorsunuz. Dakikayı tutuyorum ya. Ha ona göre, dakikasına göre. Ha bir saatte alacağım var perşembeden. Zaten beni de ettiler Ondan sonra <gülüyor> klimayı kapatmışlar oğlum. Terle tiremediler. E, onun için çok konuşmayayım. Ç çenemi biraz koruyalım da perşembeye bir daha sohbete vakit lazım. Saabemi seppetmeyin. E ben seppetmiyorum. Muaviye'nin alene konuşmuyorum. Ama seviyor musun? Sevmiyorum. Hayretin Karaman, Yeni Şafak'ta alenen ikinci, üçüncü yazıyla üstüne üstlük bir daha söylüyorum, sevmiyorum diyor. Bir daha söylüyorum. Çekmiyorum. Allah Allah. Bunu bugün yazmanın ne gereği var? Sen bu millete sahabe düşmanlığı yaptırarak ne yapmak istiyorsun? Resulullah sana sen buyurdu ki Evvelü ceysin yeğzû fil bahr mağfurunluğ Deniz gazasına çıkan ilk ordunun günahları bağışlanmıştır ve cennet vacib olmuştur. Deniz gazasına çıkan ilk ordu. Şimdi deniz kazasına çıkan ilk ordu kim? Hazreti Osman döneminde Kıbrıs'ın fethi için çıkan ordudur. Ve bu ordunun komutanı kimdir? Hazreti Muhammed. Şam valisiyken izin istediği, Hz. Osman da vermedi, vermedi. Ben dedi bu deniz işinde ümmet zayi olur, sahabe zarar görür falan falan. Yok dedi, ben dedi bu işi planlıyorum, bu Kıbrıs'ı fethedeceğim dedi. Hazreti Osman'a Efendimiz de dedi ki, o zaman sen de gemiye binersen, yani hani sen de gemiye bin ki işi sağlama al yani ona göre tedbirli çıkar ümmeti. Sen de binersen giderse dedi, ben de giderim dedi. Ve kendi de bizzat bil, bil iştirak etmek suretiyle, bu... Gazayı, Kıbrıs'ı fethettiler. Ve bunlar hakkında yine çok sağlam hadis bu. Deniz gazası. Bu da Sayıkütübü sitede geçiyor. Deniz gazası. İslam'da ilk deniz gazası. Tabi bunun gibi şey. Evvelü Ceyz'in Yağzül Kustantı'yı niyete İstanbul üzerine çıkacak ilk ordu da günahsızdır. Bağışlanmış. E, İstanbul üzerine çıkan ilk ordu niye Bayu Belensari 80 yaşında geldi? Bu hadise mazhar olmak için. Baktı ki İstanbul üzerine ordu çıkıyor. O da ondan geldi. İstanbul'a gelenler arasında İbni Abbas da geldi İstanbul'a. Hazreti Hasan Hüseyin Efendimiz de geldi İstanbul'a. İbni Ömer de geldi İstanbul'a. Hacı Cemal Öğüt Efendi Hazretleri Rahmetullahi Aleyh kitabında yazıyor. Hem de tarihi kitaplardan, siyerden alarak ben de gördüm tabii şey değildi kitaplarda. E Cemal Öğüt meşhur. Eyüp Sultan kitabını yazan mübarek. Rahmetullahi Aleyhi. Eustan Hazretleri geldi ona. Oğlu ölmüştü. Oğluna teselli için e, musibet ehline teselli ayetinde ayetler, hadisler toplamış. Onu yazıyor. İki katlı ev. Eyüp'te. Birden odaya bir zat girdi. Hiç kimse yok. Allah Allah. Dedi beni yaz, beni yaz. Kendi yazıyor kitabında, kendi yazıyor. Uyanık uyanık kitap yazarken. Beni yaz dedim bana. Kimsiniz efendim dedi. Ben Halid, Halid dedi. Ebayübel Ansar'ın ismin ne? Halid i̇bn Zeyd. <gülüyor> Efendi Hazretleri'ne zuhuratta göründü de ne dedi? Benim ismimi çocuklarınıza takmıyorsunuz, benim ismimi çok takın dedi. İstanbul'un manevi Fatih ve İstanbul'un bereketi. Yaşıyorsak, yiyorsak, içiyorsak yağmurlar yağıyorsa Ebayübel Ansar'ı örmettir. i̇bn Abdilber el Siyabta, İbn-i Abdilber Allame'nin e, e, Maliki ulemasının en büyüklerinde dedi. İslam isimli de diyor, Rumlar bile susuz kaldı mı onun hürmetine isterlermiş. Allah da gavurun duası kabul olmaz ama dünyada da gavur da yiyecek daha. Yani ahiret için duası kabul olmaz. Yoksa dünyalıkta e, o da yağmur istese Allah da yağdırıyor bazı kere. Ama kimin hürmetine istiyorlardı? Rumlar bile bereketlenmek için Eyüp Sultan'a geliyorlardı ve yağmur duası yapıyorlardı ve yağmurları yağıyordu diyor. Bunu İbn Abdilber ve Ehl-i Sünnet'in en büyük imamları bin sene evvel yazmışlar. Bin sene evvel yazdı, Daha İstanbul fethedilmeden Ebayübel Ansari'yi yazmışlar. Ama şimdi bizim çok bilenler Eyüp Sultan da bizim gibi insan biz ona Allah'tan onun için hafif isteyelim. Eşleyelim. Allah'tan diyelim ya yapalım. Onun hürmetine bir şey istenmez. Niye bir şey istemiyor? Aziz Bayındır ne dedi? Aziz Bayındır dedi ki Müslüman öldüğü bile belli değil dedi. Azban'dıran bizzat sözüdür da. Bunlar yani raydan çıkmış yani. Eba Eyyub el-Ensari konuşuyoruz. La havle ve la kuvvet illa billah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Haklarında ayet var muhacir Ensar. Ensar'ın en başı Ensari'yi ya. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah sana dünya ahiret kötülük göstermesin ya Eba Eyyub dedi. Ne dualarını aldı sallallahu aleyhi ve sellem. Altı ay evinde misafir etti mihmendarı Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya depremde öyle devreye girer. Darbede devreye girer. İstanbul, e onun yakınında işte kabirleri aldık falan işte. Benim sahabem nerede kalkarsa mahşere önder olacak, rehber olacak, sancak açacak. Bütün ümmetim o sancağın altında toplanacak. Onun sancağıyla bana gelecek. Onun için İstanbul'da gömülmek ayrıcalıktır. Ebayübel Ensani'nin civarında Edirne, Kapı falan top Oralar da civar. Civarında gömülmek ayrıcalıktır. Burada adamı ölüp de, yakını ölüp de köyüne götürmek zarardır. Zarardır. Çünkü neden? Burada sahabe var. Sizin köyde de var. Sizin köyde de var. Mübarek. Baban var, deden var. Ya. Baban, deden seni kurtaramaz. Ebu Ayubel'in sadece şefaat hakkı var. Radıyallahu Teala. Allah'ım. Bizim manevi carımız civarımızda, komşumuz hep ondan immet isteyerek bugüne geldik elhamdülillah. Ondan büyük yok. Sonra Ebu şey el-Hudri var. İkinci en büyük Ebu şey el-Hudri surun dibinde Sahabe-i yatıyorum. Bunlar ne kıymetli zatlar. Yani cavurlar faydalanmış da yani şu anda öyle kafada adamlar var. Eyüp Sultan'ın hürmetine Allah'tan istenmez. Eyüp Sultan'dan zaten istenmez. Eyüp Sultan yaratamaz ki. Ama Eyüp Sultan'ın Allah indinde hatırı var, onun hürmetine Allah'tan istenir. Allah buyuruyor, öpteküyle el il vesile, bana vesile arayın diyor. Kur'an, Maide Suresi. Bakmayın vehabilere, bakmayın Selefilere, bakmayın kafayı yemişlere. Burada ayet, hadis konuşuyor. Delillerimiz var. İbn-i Abdilber'den iyi mi biliyorsun? Maliki de müştehit adam ya. i̇bn abdülberler Abdilberler hepsi yazmışlar. Tarihi va vakıa bu, tarihi yazıyor bunu yani. Biz zaten birslümanız onurmetine. Hadi hadi isteriz. Rum'un ne alakası var yani? Ama onlar da diyorlar ki Allah'ın kıymetli kuluymuş. E şimdi bu böyle. Bu onlara bile tabii yağmur kulların, hayvanların da hakkı var. Haşeratın da hakkı var. Yağmur yağmadığı mı hayvanlar da susuz kalır. O bakımdan yağmur işi başka, yavrunun başka türlü duaları kabul olmaz. O noktada. Ama ve ma'du'a kâfirinin lâfi dolal kâfirlerin duası dalaldir. Ama kâfirlerin duası ahiret hakkındaki duaları anladın mı? Ona bakarsan iblis dua etti mi? İblis dua etti mi? Etti. Kabul oldu mu? Oldu. Ya Rabbi insanları dirilteceğin güne kadar bana müsaade istiyorum, bu Adem'in oğullarıyla uğraşacağım dedi. Mevlada dedi, fe inneke münel al sana mühlet verilenlerdensin. İmtihan ya. Şimdi onun için ben çok günahkarım, dua etmeyeyim, Allah'a yüzüm yok falan. Ulan Allah kimin yüzü var? Celle Celaluhu. Onun için ulema evliya buyuruyor ki ne kadar bozuk adam olsanız da kendinizde ne kadar pis günahlar bilseniz de Allah'a yalvarmaktan, dua etmekten imtina etmeyin. Bu sizi geri bırakmasın. Neden? Allah en kızdığı mahluku olan iblisin bile duasına icabet etti. Ama iblisin duasına icabeti iblisin karına mı oldu? Zararına oldu. Hem bizim zararımız oldu değil mi? ama Allah'ın nesi var? Hikmeti var. Peygamber gönderiyorsa şeytan da görevlendiriyor. İki güç olması lazım. Ki dengelesin. Çünkü bu insanların içinde istidatlar var, kabiliyetler var. Gizli bunlar. Bunları açığa çıkarmak için bir melekten ilham gelir, bir de iblisten vesvese gelir. Bu iki kanal harekete geçtiği zaman Allah da sana bir akıl vermiş, bir kalp vermiş, tamam mı bir de kulak vermiş, sen ne yapıyorsun? Bir de iradeyi cüz'iye vermiş, Efendim şimdi meyhaneye giden de iradesiyle gitti. Siz buraya geldiniz, siz de iradenizle geldiniz. Kimseyi de Allah cebretmemiş. Ne bu restorante ne fidel geldik. bu Kur'an'da çok fazl var, var öğüt var nasihat var. Kime? Limen kaneleuk kalbin kalbi olanlara. Kalbi olan, kalbi olmayan zaten yaşamıyor ki. Ne demek istedi burada? Aklı olanlara, ruhu vicdanı olanlara. Kalbini hayra kullananlara vesveseden, şeytandan sığınanlara kalp para merkezde. Ev el kulağını vahye bırakanlara, kulağını ayet-hadise yöneltenlere. Yeter mi yetmez? Şimdi burada bu kadar adam dinliyor veya televizyonu başında. Herkes hidayet bulur mu? Bulmaz. Neden? Ve <gülüyor> şehit. Kalbi de hazırsa, kulağını vermek yetmez, kalbi de huzur üzere inanarak, ihlas ile dinliyorsa, Kur'an ayeti mutlaka ona hidayet yarat, yaratır allah Teala. Ayet vasıtasıyla. Yaratan Allah. Ve zekir fe inne zikra müminin. Vaaz nasihat et, öğüt ver. Çünkü nasihat mutlaka müminlere menfaat verecektir. İmanı olana menfaat verecek. Ama bunun ilavesi herkes aynı faydayı temin edemez. Ne kadar kalbi hazırsa, ne kadar Allah ile huzuru varsa, ne kadar ihlası varsa, ne kadar iyi niyeti varsa Kur'an'dan ona göre kabını doldurur Allah cümlemizin ecrimizi azlım eylesin. Allah. Amin ya Rabbi alamin. Şimdi ne dedim? Ben sövmüyorum. Yeter mi? Yetmez. Oradan da nereden geldi? Bu ümmetin sonra gelenleri önce geçen ashabuma sövüp saydığı zaman ki bu zamanda başladı bu. Bu epeydir başladı da, Şia ile birlikte başladı. Şimdi de bizim ehl Sünnet arasında da kaşıyorlar. Yani çünkü internetler falan çıktı, o bir şey, bu bir şey atıyorlar ortala. Femen keteme, ma'ilime. Benim sahabemin fazileti hakkında bu kadar ayet, hadis var. Bunu bilip de gizleyen, ben bunları biliyorum. Bilmediklerimi de araştırdım, buldum. Dolu kitap açtım. Kaynaklar, ilk kaynaklara inerim, hep ilk kaynaklara inerim. Evet. Şimdi mesela Mektubat'ta gördüğüm hadisinde Mektubat nereden almış? Onun da ilk kaynağına inerim. tatıır Cenan, İbn-i Hacer-i Eytemi Cenan nereden almış? Ebu Yâla'nın müstedi. Ebu Yâla'ya inerim. Böyle inerim, ilk kaynağı bulurum, ilk kaynağı bulana kadar inerim. Ama ilk kaynak hiçbir yerde yoksa yani Şamile'de de yok, internette de yok, bilgi... Çünkü internetlerde kütüphaneler kurdular biliyorsunuz, Arap alemi bilhassa. Orada kitaplar çıkıyor. O kitaba da bazen güvenmem. Neden? Kitabı açarım. Çünkü orada Vehhabiler, Mahabiler bazı şeyleri siliyorlar. Kasıtlı sildikleri var, onlara da rastladım hadislerde. Onun için oraya da güvenmem, kitabı açarım. Bazen kitapta acaba denirse kitabın öbür nüskasına bakarım. Onu ondan tekabül ederim. Kıyas ve karşılaştırma yaparım. Olmadı, şerhlere girerim. Bak, dolu şerhe girerim. Her gün, Şuru Hadis, hadisin şerhleri var. Çünkü bu ne demek istiyor? Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmak istiyor? Bunu kim anlar? Bunu Buhari'deki hadis, Buhari hadis ama izah getirmiyor Buhari. Hadisi naklediyor. Bunu İbn Hacer Askalani anlar. Fetihül Bari'ye bakacaksın. Ya da efendim İmam Kastalani'ye bakacaksın. İrşadü's Sari kitabından. Bunlar benim 40 senelik kitaplarım, 30 senelik. Onun üzerine ayniye bakarım. Alaeder efendi babamızın el kitabı. İmam Ayni kitabının adı Umdetül Gari. Buhari'nin Ben Bende bir kütüphane var ne kadar biliyor musun? Şu direkten şu direğin arası böyle. Yani bir oda boyunda. Şu direkten şu direk. O kitaplar sırf ne hakkında biliyor musun? Hadis şehleri değil. Sırf Buhari'nin şehleri. Bak. Şu direkten şu direk arası bir kütüphanem sırf Buhari'nin şehleri. Öbür hadisleri konuşmuyorum da. Nasıl oluyor? Ha ona göre ben bir şey yazıyorum kardeşim. Onun için sekiz sayfa yazıyı üç gecede yazıyorum. Böyle şey olur mu ya? Hiçbir şey bilmeden, atış serbest, internete giriyorsun, sahabenin hakkında konuşuyorsun, onu konuşuyorsun. Hayretin karamanı delil getiriyorsun, öbürünü delil getiriyorsun. Karaman ne ilmi var da ne konuşuyor? Hz. Muhabeyi sevmem diyen ehl Sünnet olabilir mi? İttifak var, Cumhur'un ittifakı var. İmam-ı Tahabî'nin akidesi var. Ve bir يُبْغَذُوا وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُوا Sahabeyi sevmeyeni sevmeyiz, ehl Sünnet'in itikat maddelerinden 123. madde. Akide-i Tahviye'de, sayfa 23. Akide-i Tahviye, İmam-ı Tahviye en büyük alim, Ehl-i en büyük alimler. Ta İmam-ı önce. i̇mam Şafii'nin dönemi ya. İmam-ı Matürilere muhasır olabilir, yakın olabilir ama önceliği var. İmam-ı Tahavi. Şafii'den Hanefi mezhebine dön. Hani tahavi maturidi midir diye sormayın diye demek istiyorum. Çünkü tahavi maturidi olamaz mı? Maturidi sonra çıktı. Yani koca imam-ı tahavi akide sahibi. Bütün Vehhabiler de onu kabul etmek zorunda kalır. Ama yanlış mana verirler ayrı dava. Kur'an'a yanlış mana verdikleri gibi ilahiyatçıların. Ne diyor orada? Sahabeyi sevmeyeni sevmeyiz. Hayırdan başka bir şeyle anana buhzederiz. ederiz. Hübbüm dinun ve imanun ve ihsanun. Sahabeyi sevmek dindir, imandır, ihsandır. Allah'ı görür gibi murakabe halidir. Ve buğzu, küfrün <gülüyor> ve nifakun ve tuğyanun. Sahabeleri sevmemek kâfirliktir, munafıklıktır ve azgınlıktır. Akide-i Tahaviyye sayfa 23, madde 123. Ne yapacağız şimdi? Sövmüyorum, yeter. Nasıl sövmüyorsun yeter? Ha bu Akide-i Tahaviyye beni bağlamaz diyebilirsin. Akide-i Tahaviyye bağlar beni. Ama Akide-i Tahaviyye de hadise dayanıyor. Hadise dayanıyor. Şimdi bir hadis okuyalım. Demin dedim ya deliliniz ne? Deliliniz ne şimdi? Delilimiz şu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İyakum ve ashabi. Allahe Allahe fi ashabi. Sahabem hakkında konuşmaktan Allah'tan sakının Allah'tan. Allahe Allahe fi ashabi. İki kere tekrar etti. Sahabemin hakkında aleyhinde konuşmaktan ne yapmışlar yapmışlar bana bırakın. Deûlî başka hadis. لَعُولِي أَصْحَابِي وَاَصْحَارِي Sahabemi de bana bırakın, dünürlerimi de bana bırakın, kısımlarımı da bana bırakın, ben Allah'tan söz aldım, onlar cennetliktir. Aleyhlerine konuşmayın, size düşmemiş buyuruyor. Sakının! Başka hadiste buyuruyor, اِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي ve emsiku, Sahabem hakkında konuşulduğu zaman, biri bir aleyhde şu da şöyle yapmış falan falan. Dilinizi tutun! Biz İbni Teymiye'ye niye kızıyoruz? O bozuk adama raculun a'laullahü alimü diyor İbn Hacer. Bu kadar ilmine rağmen Allah'ın saptırdığı dal ve mudil bir saptırıcı bir adam. Çünkü niye kızıyoruz? Adamın demediği laf yok İbn Teymiyye'de. Hazreti Ömer için diyor ki 300 tane yanlış fetvası var diyor ümmetin başına ne belalar açtı diyor. Sen kimsin İbn Teymiyye be? Hazreti Ali için diyor ki bu Ceyl'in kızına aşık oldu. Ölene kadar unutamadı diyor. Bu ne terbiyesizlik be? Bunu İbn Teymiyye bu. Kim mi bitte miye Nureddin Yıldız'ın imamı Züfer gibi müctehiddir dediği adam İbn Teymiye. Bugün bütün daişin, Işit'in müsebbibi Vahhabiliğin başı İbn Teymiye. Ona dayanıyor. Çünkü adam kitabında Mecbur ve da'da 900 yerde öldürülür demiş. Yuk gelür. Şunu yapan öldürülür. Şunu yapan öldürülür. Şunu diyen öldürülür. Şunu konuşan öldürülür. 980 yerde. Bir kitabın 980 yerinde yüktele öldürülür denir mi? Öte taraftan yudrabı dövülür, öte taraftan yuhruku yakılır, öte taraftan bir topluyorsun binlerce şey bir kitabın içinde canlı canlı milleti yakıyorlar ya. Hem de bu? Zaten Rasul Efendimizi ziyarete gidenler günahkardır diyor. Mescide diye niyet edeceksin, mescide gidersen kabrete selam verebilirsin diyor. Ama kabre diye gidersen diyor günaha girdin namazını da ikiye indiremezsin. Günahkar olduğun için dört kılacaksın diyor. Beyli bir adam. Efendi Hazretleri bana 30-40 sene evvel dedi ki bu böyle adamdı. Ben de bunu incele incele canım çıktı hala da başım beladı. Devamlı kitaplarda bu Vahabiler tahkik yaptıkları için bununla uğraş. İbn Teymi hakkında nereye geldim? Vallahi nereye geldim biliyor musun? Onun hakkında ciltler dolusu kitaplar okudum. Ama geldiğim nokta Efendi Hazretleri'nin 40 sene evvel bana dediği ki bu adam Resulullah Efendimiz'in kabrine gitmeyi günah sayıyor. Bozuk adam bırakın şunu dediği noktadayım. Ha o zaman biz bilmiyorduk. Gençlik yani İsmaila'da okuyorduk. Ötü biz ne bileyim ayet hadis, mektubat falan. Böyle reddiye meddiye bilmeyiz ki. Karşı rüzgar yok. Şii ile görüşmüyorsun. Vehhabi ile görüşmüyorsun. Bizim zamanımızda, talebeliğimizde. Şimdi ne oldu? Bu internetler çıktı abi. Delikli demir çıktı. Mertlik bozuldu. Herkes hoca oldu. Herkes efendim yorumcu oldu, muhakkık oldu, muhallil oldu. Ama herkes, birçok insan dininden oldu, imanından oldu. Sakın siz ilminiz olmayan konularda, hele sahabe hakkında, hele Allah'ımızın sıfatları hakkında, haşa gökte mökte mesele hakkında, haşa, sakın bu Nurettin'in şu bu yıldız mı kim dinlerse dinlesin, siz işiniz yok. Sahabeye ödlek deyip, Ağzı bozuk, ağzı bozuk oldu mu, ilim alınmaz, ulema amen etmiştir, sahabeye böyle bir şey diyenden ilim alınmaz, bitti. Sen ne kaşınıyorsun, başına bela mı aşılıyorsun, itikadını mı bozmaya çalışıyorsun? Burada doğru itikat var işte el-i kardeşim sen bunu, karıştırma, yetmedi mi sana el-i kitaplar, efendinin tesirini mi bitirdin sanki? Bu kadar kitap yazılıyor onların bitirdin? Ömer Nasu Efendi'yi mi bitir? Dünya kadar ilim uleması var. Ömer Nasu Efendi'nin bir kitabı var. Şöyle küçük gibi. Mantığınız durur. O zaman Hazreti Muaveni Ali'nin Şemseddin Yeşiller konuşunca Ömer Nasu Efendi İstanbul müftüsü Şemsettin Yeşilin vazlık belgesini iptal etti. Vazını men etti. Niye? Muaviye'yi sevmem dediği için. Sen vazdedin misin dedi Ömer Nasu Efendi. Vazlığını iptal etti. Ve ondan sonra Ömer Nasuh Efendi bir kitap yazdı, bu kitap şimdi belki piyasada vardır ama dili zor. Bilmiyorum yani tam Türkçeleştirdiler, Sahabe-i Kiram hakkında nezih itikadımız. Ama Ömer Nasuh'u da mübarek, ne allameymiş. Yani kimsede olmayan kitaplardan ne ilimler oraya koymuş ya, ne ilimler koymuş. Tabi o zaman Ömer Nasuh'u marka tabi, cilt sayfa kaynak vermez. Ama kitabın adını yazıyor. Şu kitapta şöyle, bu kitapta böyle. Ama ekseri hocalara hitap ediyor. Çünkü yani kelimeler Osmanlıca ağırlığı olduğundan şu anda Ömer Nasuh Efendi'nin yazdığı dili şurada bir yarım sayfa keşke olsa da okusa. Bakalım ha kaçınız anlayacaksınız yani. O bakımdan biz vazifemizi şu an yapmamız lazım. Bu an yeni gençliğe onların ağzıyla konuşabilmemiz lazım. Gençliğin diliyle hitap etmemiz lazım. Ondan anlayacağı dilden sahabeyi müdafaa etmemiz lazım. Her dönemin adamı var. Şu anda internet gençliği yani. Biz bu gençliğe eski kelimelerle, kelamlarla konuştuğumuz zaman bir şey anlatamayız. E öbür tarafta anlatır, itikatlarını bozar. Şimdi niye ben bunu yapıyorum? Buyuruyor ki, ''Benim ümmetimin sondakileri, öncekilerine lanet ve seppe derler, hakaret ederler, aleyhinde konuşurlarsa, فَمَنْ كَدَ مَاَلِيمُ Sahabemin fazileti hakkında bu kadar ayet var, ben de bu kadar hadis bildirdim. Kim bildiğini gizlerse, ben bunu bildim madem, ben bunu gizleyemem. Ahmet i̇bn dediği gibi, o kim sevmiyorsa da onu da açıklamamız lazım, diyor Ahmet i̇bn Hazretleri. Beyan edeceğiz. Kim bildiğini gizlerse, فَاَلَيْهِ لَانَتُ اللّٰهِ Allah'ın laneti üzerine olsun. Vel melâketi meleklerin lanti üzerine olsun. Ve nâsı ecmâin lanet edebilen bütün insanların laneti üzerine olsun. Lâ ekbelüullâhu minü sarfen ve lâ Allah bu adamın ne farzını kabul eder, ne nafilesini kabul eder diyor. Ben bu tehdide nasıl gireyim ya? Bir şeyler biliyorum kendi yapımda canım. Nasıl bu tehdide gireyim? Lanetli mi gideyim ahirete? Melun mu olayım ya? Onun için ben sahabe müdafasına önem veriyorum. Dün gece yazdığım hadis, 10 sa saatim... Allah bana sahabeyi şefaatçi eylese. Size de okursanız size de şefaatçi eylesin. Yayarsanız size de şefaatçi eylesin. Tebliğ ederseniz, sahabenin ırzını, haysiyetini, itibarını ne kadar korursanız Allah da sizin ırzınıza haysiyetinizi o kadar muhafaza eylesin. Amin. Bak amin. Ama böyle durup durup da dua edip aminden değil. Bir iş yaparak amin. Bir duadan evvel fiili dua. Kavli duadan evvel fiili dua. Amel, hareket, tatbikat, Kaç saat uykundan feda ediyorsun, kaç saat Allah için hizmet ediyorsun, sahabeye sövüldüğü bu zamanda onların faziletini anlatma babında, internette, şurada, mesajda, twitte, neyse elinden ne geliyorsa ne yapıyorsun? Şey yapıyorsun. Hala alıyorsun, yeni şafağa okuyorsun, başka bir şey yaptığın yok yani. Hayrettin karamağın. Şimdi hadise geleceğim delil. Sahabem hakkında bu tirmizidir bu. Demin ki hakaret etmeyin, okuduğum kütübü sitte o. Şimdi bu tirmici tabi dolu kaynağı var. La تَتَّخِذُونَ غَرَضَمْ badi. Ben vefat edeceğim, benim arkamdan sahabemi tenkit oklarınıza hedef etmeyin. Şimdi geldik sadede. فَمَنَ حَبَّهُمْ Kim benim ashabımı severse, Müslüman olarak Resulullah'ı gören herkes sahabedendir. Hazreti Vahşi'yi de son zamanında görmüştür. Resulullah'ını kabul etmiştir. üç tane ayet onun hakkında inmiştir. Hazreti Vahşi de sahabeden. Hazreti Hint de sahabiyedir. Hazreti Muaviye babası Ebu Süfyan hepsi ashabtandır. Rızvanullah aleyhim Tabii ki sabiqun evvelün gibi değildir. Tabii ki Fetih'ten öncekiler gibi değildir. Dereceleri onlara göre ama onlara göre derecesi öyledir. Sadib'de bir vakasa göre, Sa'idi bin Zeyd'e göre, Abdurrahman bin Avfa göre Değil mi efendim Hazreti Osman Aliye göre? Tabii ki dereceleri düşüktür. Ama sana bana göre, sana bana göre sahabe ulaşılmaz kardeşim, ulaşılmaz. Ne dediler efendim? Ömerim ne yaptı Duymuşsunuz. Ömer'ip ne yaptı O mübarek zat hayatta kimseye fiske vurmamış, kimseye böyle bir çit çıkartmamış bir insan muhafirada yalan şetmetti diye adama üç tane kamçı vurdu. Şeratın hükmüyle. Sahabenin hakkında konuştu diye. <gülüyor> Ömer İbni Abdilaziz. Sonra soruyorlardı bazı alimlere, İmam-ı Nesai falan büyük muhaddislere. Ya Ömer İbni Abdilaziz mi daha hayırlı muaviye mi? Abdullah İbni Mübarek'e sordular. Abdullah İbni Mübarek, İmam-ı Azam'ın talebelerindendir. Züht'te, varada takva'da, ilimde, zirvedir. Yani bütün muhaddisleri de o bakmıştır. Sırf ticaret yapmıştır. süfyan Sevri'ye bakayım, şuna bakayım. Evliyaullah hani muhtaç olmasınlar diye onu da ticaret yapalım. Da onlara. Onlar sadece onunkini yiyorlar. Başka kimseden geleni de yemiyorlar. Abdullah Mubarrak evliyanın da ulemanın da reisidir. Kitabı zühdü var ilk hadis kaynaklarından. Abdullah Mubarrak'e sordular dediler, "Ömer ibn aziz mi daha hayırlı yoksa Muaviye mi?" Çünkü Muaviye radıyallahu anhu oldu olası, oldu olası tartışma konusudur. Onun için ulema buyuruyorlar ki Muaviye radıyallahu anhu bizim hiç ümmet için imtihandır. Sahabe, sahabe onunla imtihan oluyor. Yani bir kimse onu seviyorsa anla ki diğer bütün sahabeyi seviyor. Bir kimse onu sevmiyorsa anla ki diğer sahabe hakkında da itikadı karışıktır. Çünkü o kapıdır, kapının kulbudur, kilididir. Kilidi açtığın zaman içeriye girmek artık kolaydır. İşte İbn-i gibi gibi. O Muaviye Radıyallahu anh çok müdafaa eder. Ama çok müdafaa derken Hazreti Ali'ye de bindirir. Haşa ve kella. Halbuki Muaviye Radıyallahu anh aralarındaki davalarda kim haklıydı? Hz. Ali Efendimiz'i haklı. Hak kimin tarafındaydı? Hz. Ali Efendimiz'in Onda şu yok. Onun için kaç sevab aldı o taraftakiler? İki sevab aldı. İçtihatta isabet etti. Hz. Muaviye tarafında? Ayşe da o tarafta kaldı. Aşere-i Mübeşşere talhaz de Hz. Muaviye tarafında oldu. Cemel vakasında. Yani Hz. Ali'ye karşı diyelim. O zaman Hz. Muaviye e direkt önde değilse de. Sıffin'de Hazreti Muaviye direkt öndeydi. Cemel'de Ayşe anamız falan öndeydi. E bu meselelerde Hz Ali'ye muhalefet dediler. Orada da Hz Ali iki ecir aldı. Aşağı Aşağınamızı ne aldı? Bir ecir aldı. Çünkü o da o da 40 hadiste geçiyor şimdi. İza hakem el hakimu fecte nefe Bir müctehid ayet ve hadislerden müctehit olmak için tabii çok büyük ilim lazım. O makama geldiğin zaman içtihadına göre mesela Hz Muaviye de müctehit mi? müçtehid, sahabeden hepsi müçtehid değil. Yani bazıları müçtehiddir Hazreti Vahşi'yi bile ihtiramsız anlara alma dile diyorlar ama genel ilmi sabit olan gerçeği söyleyecek olursak, sahabenin hepsi müçtehid değil. Sahabenin hepsi hafız değil. Sahabenin hepsi fıkıhçı değil. Herkesin işi var, gücü var, gazada olan var, tarlada olan var, işi var. Onun için sahabenin hafızları deyince, Mesela Belen Ansari sahabenin hafızlarından. Bu çok önemli bir mesele o zamanda. Zaten Kur'an az az iniyor. Onun için devamlı takip etmek lazım yani. Sen altı ay bir yere gitsen dünya kadar ayettin her arkanda. Nasıl hafız olacaksın? Çünkü eksiğin kalır. Anladın mı? O zaman da yeni indi. Şimdiki gibi değil ki böyle alıyorsun. Kur'an azıymış şanı da başından sonuna ezberlesin. Daha vahiy tamamlanmamıştı o dönem. O bakımdan sonradan yani 23 senede tamamlandığına göre hesap edersen hafız olmaları için tabi onun için devamlı takip etmesi gerekir hafızları. Sonra fıkıhçıları var değil mi sahabeye Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr İbni Az değil mi Abdullah bin Mes'ud dört tane fıkıhçı var zirve bütün mezhepler zaten orada da dört çıkıyor oradan da mezepte kaç çıkıyor fıkıhta? Fıkıhta da dört çıkıyor bak şimdi ras mı geldi denk mi geldi yani Hanefi mezhebi hangi Abdullah'tan alıyor? Abdullah İbn-i Mesud, Mesud'dan alıyor. Dört tane Abdullah var. Abadile-i Erba'a. Değil mi? Sahabenin fukahası bunlar. Hafızları var. Übey ibn-i Ka'ab. Übey ibn Ka En iyi kıraat Übey ibn-i Onun için Hz. Ömer teravide onu imam etti. Herkes onun arkasında kalacak, tek cemaat, ayrı ayrı kılmak yok dedi. Übey ibn-i Değil mi? A'lemun bil halal ve haram <gülüyor> Muaz Cebel. Helalı haramı sahabem içinde en iyi bilen kimdir? Muaz ibn Cebel. Muaz bin Cebel gencecikti. Yemen'e vali gönderiyordu. Peşinde de onu ata bindirmiş, deveye bindirmiş, kendi de refakat ediyordu. Üzengisinden tutuyordu sallallahü sellem yolda gidiyorlardı. Onu götürürken. Sonra dedi ona ya Muaz, belki bundan sonra beni göremezsin. Bu mescidime uğrarsın, kabrime uğrarsın. İşte bu zaten İbn Teymiyye'yi yıkan en büyük delildir sahih bir hadistir. Çünkü Hazreti Muaz'a dedi ki mescidime uğrarsın demekle bırakmadı. Mescidime uğrarsın, kabrime uğrarsın dedi. Demek ki kabrine de uğramak niyetiyle ziyarete gidilir. Ben Mescid-i Ebevi'de kılınan namaz, bin namazdan eftal. Ama ben Mescid-i kılınan kırk vakiti e, aral vermeden, atlatmadan kılarsan, münafıklıktan berat, azaptan berat, tamam. Günahlardan mağfiret, bunlar müjdeler. Ama ben Medine'ye Resulullah için gidiyorum, sallallahu aleyhi ve sellem. Öbür türlü, Mescid-i Nebevi'de bin namaz. En fazla rivayeti toplasan on bin. Sahih'te, buharide bin geçiyor. Mescid-i Haram dışında benim mescidim bin namaz katlar diyor. Bu Sahih Bukhari'de. Bazı diğer kaynaklarda on bine kadar gidiyor. E, ama ben oraya niye gideyim? Çünkü ne var? Mekke var. Mekke'de ne var? He? Yüz bin namaz. Eğer ben namazın katlanması için gideceksem Mekke'yi tercih ederim. Yüz bin. Ama ben Mekke'ye de Ravza'yı, Mutahharayı, Resulullah'ın kabrini tercih ederim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam mı kardeşim? Çünkü o benim peygamberim, o benim vesilem. O Kabe'den de üstün, Mescid-i Haram'dan da üstün, Arş'tan da üstün, Kürsü'den de üstün. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kimle konuşursa konuş. Ondan üstün bir mahluk yok. Yaratılanların. Kabe'de mahluk, arşta mahluk. Tamam mı kardeşim? Hepsi yaratılmış. Hepsi Resulullah Efendimizin hürmetine yaratılmış. Ve levlâke mâ halektû cennetten velâ nâra. Seni yaratmayacak olsaydım cenneti, cehennemi yaratmayacaktım. Ve lâ halektûl arşe vel kürşi. Arşı kürşi'yi yaratmayacaktım. Ve lâ halektû âdemme femen dûnev. ve sonraki enbiyayı, evliyayı yaratmayacaktım. Levlâke levlâ. Lema خَلَقْتُ الْاَفْلَٰى Manası sahiptir. Lafız olarak bu lafızla değil ama manası hakim müste direkte geçiyor. Mu'cez hayat. Rasûlullah Efendimiz'in Mevlid'ini anlatan kıssa. 800 sayfalık kitabım. Ne ilimler toplanmış ya. Bir kütüphaneden çıkaramazsın ya? Yani. Mu'cez hayat. Bunlar hepsi delilleri var orada. Bu okuduğum hadisler hepsi var orada. Seni yaratmayacak olsaydım felekleri melekleri yaratmazdım. Cibril'in mi hikayeli yaratmazdım? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben tabii ki Medine'ye gidiyorum Mescit içinde gitmiyorum. Resulullah için gidiyorum sallallahu aleyhi ve sellem. Ne konuşuyorsun sen ya? Peki Kur'an bana diyor mu? Resulullah Efendimize gitmeyi diyor. Buyurur gösterdi bile. Velenvum yzlamu enfusuh. Ya uke habibim benim kullarım günah işledikleri zaman nefislerine zulmetmek. Şimdi bir bar sana zulmederim, bir de nefsime zulmederim. Nefsine zulmetmek ne demek oluyor? Namazı kaçırdın, içki içtin, haşa ise işte, yaptın, Allah muhafaza. Nefsine zulmet Eğer onlar nefislerine zulmettikleri zaman, ümmeti söylüyor, câ ke sana gelseydiler. Bu Nisa suresinin ayetidir. Mescidine gelseydiler diyor mu? Mekke'ye gitseydiler diyor mu? câ ke sana gelseydiler. Fe stighfirullah senin yanında Allah'tan benden af isteseydiler. Yetmedi. Ve stighfar li sen de onlar için istiğfar edersen sen sana gelecekler. Senin yanında seni şahit tutarak Allah'tan af isteyecekler. Sen de Allah'ım affet bunları de dersen ve ecedullah tevvabir rahima. Elbet Allah'ı Tevbeleri çok kabul eden ve ziyade acıyan merhamet sahibi olarak bulacaklardır. Şimdi biz yine gidiyoruz Ravza'da, muhacehede bu ayeti okuyor muyuz? Dört mezhebin Hanefi, Şafi bütün fıkıhlarında ziyarette bu ayet müstahaptır, okunur diyor mu? Diyor. Çünkü neden? Biz yine ne diyoruz ya Resulallah? Sana geldik. Allah'ımızdan af istiyoruz. Sen de bizim için istiğfar eyle. Yani Allah'ın bizi af etmesi için devreye gir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağlığında bir ümmet geldiği zaman ''Günahkarım ya Rasulallah, Allah'tan hafif istedim, sen de benim için Allah'tan hafif de. dediği zaman Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Ya Rabbi bunu affet'' diyor muydu? Diyordu ''Allah'ım mağfir lehu, Ya Rabbi bu kulunu affet'' diyordu, dua diyordu. Çünkü bu ayet ona o görevi verdi zaten. Ayet bu. Peki şimdi Rasulullah vefat etmişti bu ayet, aklınız eriyor mu yani? Nisan suresi medenidir, yani Medine'den nazir olmuş. Diyelim ki Efendimiz'in vefatından yani Medine dönemi zaten hepsi 10 sene ya. Hepsi 10 sene. Yani 5-10 senelik ümmet için mi gelmiş bu ayet? Kıyamete kadar hepimiz için mi gelmiş bu ayet? Ne anlıyorsunuz? Hepimizin gelmiş. E peki Resulullah vefat etmiş. Bu ayetin hükmü kapanmış. O zaman biz nereye gideceğiz? Nasıl hafif Böyle bir şey var mı? Sana gelseydiler diyor. Sana. Biz onun için kabrine gidiyoruz. Kabrini ziyaret etmeyi ilk hedef haline getiriyoruz. Odur asas. Odur asıl. Mescid-i Nebevi de onun şerefiyle müşerref olmuştur. Mescid-i Haram da onun şerefiyle müşerref olmuştur. Allah onun hürmetinin hepsine o şerefi vermiştir. Mescid-i Nebevi niçin Mescid-i Nebevi oldu? Resulullah onu mescid yaptığı için Mescid-i Nebevi oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Men zâre kabriyi ve cebetlehu şefaati. Kabrimi ziyaret edene şefaatim kesinleşir diyor. Ömre yapan, ha. ''Men hacca ve lem yezurni cefani. cefâni'' ''Hac yapan, ömre yapan beni ziyaret etmeden dönerse bana eziyet etmiş olur.'' diyor. Peki, beni ziyaret eden ömre yapmazsa bana eziyet etmiş olur diye bir hadis var mı? Ama hac ve ömre yapıp da beni ziyaret etmeden dönerse bana cefa etmiştir var mı? Var. ''Men zâranî fi ba'deme mâti fe keennemâ fi hayâti'' ''Ölümümden sonra ziyaretime gelen'' Hayatta ziyaretime gelmiş gibidir. İnne ilmi ba'de memati fi hayati. Vefatımdan sonraki bilgim ölümüm önmeden önce sizi bilmem gibidir. Hepinizi tanıyorum buyuruyor. Peki sana geleceydiler. E gidiyoruz. Biz Resulullah gidiyoruz. Mescide gitmiyoruz. Resulullah'a gidiyoruz. Mescid teferruattır. Resulullah'a selam vermek. İbn Teymi'nin tam tersini konuşuyorum şu anda. Biz Resulullah'a esas alarak gidiyoruz. Günahlarımızdan, Allah'tan af istiyoruz. Onun da bizim için af ist istemesi için tevessülde bulunuyoruz. Bizim için af iste ya Resulallah diyoruz. Duyuyor mu bizi? Ebu Davud hadisi. Vehabiler de bunu kabul ediyor. Ebu Davud hadisi. Ne diyor? Men Sallem aleyhe Allah aleyhi ruhi Haddi aleyhisselam Bir kişi ümmetim nerede olursa olsun bana selam verirse Allah ruhumu bana yâde eder Tabii ruh girip çıkıyor mağazda değil. Ruhumu devamlı bende tutar. Çünkü Rasulullah selam verilmeyen bir an yok. Her dakika selam veriyor. Biz vermeyecek melekler veriyor. Yani Allah ruhumu bende tutar. Ben de selamına cevap veririm diyor. Ben de selamına cevap veririm diyor. E şimdi e selamına cevap veriyor. E dua aç diyorsun. Bunun hakkında hadis var mı? Sahih hadis var. Abdullah el-Hereri de muhattis de o da buna sahih derdi. Sahih hadis var. Ne diyor orada? Törada aliyamal, bu sabah ve sabah akşam amelleriniz bana gösteriliyor. Ölümümden sonra, hayatı gayrullegüme, ve vefatı gayrullegüme. Yaşamamda da çok hayır var, ölümümde de çok hayır var. Ya Rasulullah ölümünden istemiyoruz, ölümünde ne hayır var? Buyurdu ki ben ölüp gitmeyeceğim. Amelleriniz sabah akşam bana arz edilecek. Sen bir bilgisayar sistemi çıkarıyorsun, bir bilmem ne çıkarıyorsun, bütün dünyanın bilmemlelerini takip ediyorsun. Rasulullah sadece bu ümmeti Allah arz edemez. Fehim ve cettüa, hayran. Hamidullah, bir Tarabahit'ta neler sokuyorsun yani? Sen kimsin? Senin yaptığın, senin beynin kaç gramda yaptığın şeye bu kadar şey sığıyor yani? Kainatı Yaradan Allahu Teala, senin beynini bir damla sudan yaradan yani. Bütün bilgisayar sistemleri, bütün sistemlerini efendim, senin beynin yapıyor yani insanın beyni olmasa bunları kim bulacak? İnsanı kim yapıyor? Allah sudan yaratıyor Celle Celaluhu. Habibine arz edemeyecek mi yani? Sabah akşam bütün amelleriniz bana gösteriliyor. Fehm ve hayran Hamidullah. Hayırlı bulursam ham de diyorum. Ya Rabbi ümmetimi muvaffak etti. Bak Bursa'da külliye'de sohbet oldu, ayet hadisler okundu, ilim meclisi kuruldu, cemaat geldi. Bunlar arz ediliyor şimdi. Rasulullah'a ham de diyor, seviniyor ümmetim. El sünnet üzere hadislerimi dinliyorlar, toplanmışlar elamda ilim meclisi yapmışlar. Niye geliyoruz biz Bursa'ya? Para almam geliyoruz ya. Ve <gülüyor> imvecet Kötü bir şey bulursam. Baktım zina olmuş, içki içen olmuş. Allah Muhammed, günah var. Ben ne yaparım? Ya Rabbi bu benim ümmetimdir. Günaha düşmüş. Sen bunu affeyle diye sizin için mağfiret talep ederim diyor. O zaman ayette ne diyor? Günah işleyince sana gelseler ne demek? Medine'ye gelsin, kabri şerife gelecek. Bu kadar millet niye medine ziyarete gidiyor o zaman? Bu ayetten dolayı gidiyor. Orada Allah'tan af istiyoruz. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem af istiyor. Ha param yok, malım yok, ömreye gidemiyorum, maçya gidemiyorum. Gidemezsen gideme. Resulullah Efendimiz seni burada da görüyor. Çünkü onun Allah'ı, Celle, Celle her şeyi biliyor, ona da bildiriyor, bütün ümmeti bildiriyor. Ama imkanı olup da gidemezse, değil mi? Yani beş senede bir diyor, bir hadiste de, dört senede bir diyor. İmkanı olup da dört senede bir beni ziyaret etmeyen diyor, Mevlamız, Mescid-i Haram için, de mahrumu. İnne abden, bir kul ki, Saḥḥ bedenine sağlık vermişim ve evsah tule rızkına da genişlik vermişim. La ifidüle ifikülar bahtavam. Dört senede bir bana heyet halinde kabeme benim evime gelmezse le mahrumun elbette okul mahrumdur diyor. Yani dört seneyi geçmemek lazım. Hac zaten Kur'an-ı Kerim meselesi. Hac zor, hacca gidemiyoruz. Ben efendiliğimle son gittik beraber daha da hacca gidemedik. Kızır Efendi ile gittik, şehit dolduram. Ondan beri biz hacca gidemedik, benim gücüm yok. Sağlığım yok. Bakma burada konuşuyorum, ondan sonra cenaze gibiyim yani. E gidemiyorum. şimdi ömreye bile zorlanıyorum. Ama Medine'ye giderim, ziyaretimi yaparım, dönerim. Şimdi her seferinde Mekke'ye bile gidemeyebilirim. Çünkü neden? Ve Resulullah e gitmek daha önem arz ediyor. Çünkü Mekke biraz kuvvet ister tavafta sayede, benim o gücüm olmayınca. Böyle oluyor. E şimdi buyuruyor, dört senede bir beyt ama neden? Bedenine sağlık verdimse diyor. Bir de rızkına genişlik. E verdimse. E şimdi zaten millet, tüccarlar artık işi turizme çevirmişler. Yani senede iki kere de gidenler var. Ama mesele niyet ve ihlas. Allah için mi gidiyorsun, gösteriş için mi gidiyorsun? Ahır zamanda benim ümmetimin hocaları gösteriş için gidecekler. Tüccarları da arkadaş edinmek, para ticaret için gidecekler buyuruyor. E Allah o düşme düşmekten muhafaza eylesin. Allah için iş amel edenlerden eylesin. Onun için, şimdi geleceğim Taşe'ye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eshabını, eshabına sövmemek, hakaret etmemek adamı kurtarmaz dedim. Delilini getiriyorum. Getirdim, getirdim, oradan nerelere gittim, döndüm, geldim. <gülüyor> Kim onları severse, biz seviyor muyuz? Seviyoruz elhamdülillah. Hepsini seviyor muyuz? Hepsini seviyoruz elhamdülillah. Allah onları kabul etmiş. Efendim fetihten sonrakileri de ayetle, hadisle sabit olmuş. Resulullah kabul etmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bize ne ya? Biz kimiz ya? Kim onları severse. febi bihubbi ehabbevum. Beni sevdiği için onları sevmiştir. Dikkat. Şimdi sevmek de şart mıymış? Sövmemek yeter mi? Yetmez. Bak ve men ebgazavum. Kim onları sevmezse. Bak sevmezse. Tirmizi bu hadis. Febibugdi ebugatob beni sevmediği için onları sevmemiş olur. Ne oldu? Sahabeyi sevmek Resulullah'ı sevmeye eşit oldu. Sahabeyi sevmek Resulullah'ı sevmemekle aynı oldu. Onun için İnsücin'nin şeyhi Şeyhü Sekaleyn Maamşibli radıyallahu anh ta'ala şöyle ne buyurdu? Ma amene bi Rasulillah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Men lam yubkir ashabe sahabesine Tazim ve hürmet etmeyen Resulullah'a imanı yoktur. Sövmeyen demiyor. Hürmet edeceksin, tazim ve yücelteceksin. Sahabeye tazim ve hürmet etmeyenin Resulullah'a imanı yoktur. Sallallahu teala. Çünkü din bize sahabeden geldi. Hz. Muaviye'nin 160 küsur hadis rivayeti var. Bunların hepsi de fıkıh ve ahkamda. Hz. Muaviye müçtehid. İbn Abbas'a sordular Hazreti Muaviye vitiri şöyle kılıyor diye. Bu caiz midir dediler? Hazreti İbn Abbas dedi ki bana ne soruyorsunuz? Eee Buhari'de geçiyor bu Buhari İbn Abbas ki biliyorsunuz ümmetin habrı en büyük alimi, müfessiri hepsi her şeyi fakih İbn Abbas dedi ki minne Muaviye fekihun. Muaviye fakih'tir. Fakih demek o zaman müçtehit demek. Yani fıkıhı çok iyi biliyor. Muaviye fakıhtir. Bana ne soruyorsunuz? O ne yapıyorsa? Onu da kendine delili vardır dedi. Bak İbn Abbas diyor onun müçtehit olduğunu. Kim İbn Abbas bu ya? Ondan sonra ne diyor? Çok ahalim idi yani. Öyle bir normal bir sahabeden değil. Çok ahalim idi. Müştehit idi. Zaten onun için Hz. Ali ile görüşleri ayrı düştü. Çünkü bir müçtehit başka müçtehitin görüşünü taklit etmesi caiz değil. Bana caiz. Çünkü ben müçtehit değilim mukallidim. Ben İmam-ı Azam ne derse onu yaparım. Bazen İmam-ı Yusuf'u uyguluyoruz değil mi? Bazen i̇mam Muhammed çünkü sonra gelen fukaha bazı tercihler yapmışlar. Bazı noktada İmam-ı Azam'ın, yani Hanefi mezhebinde bazen İmam-ı görüşü ağır basıyor. Öyle mi? Mesela misal verin. He? Bir trilyonluk soru. Halbuki beş kuruşa hemen söylenir yani. Ya mübarek adam. Bak geçen öyle biri kaybetti yarışmada. Böyle şeyleri öğrenin ya. Şimdi, tesdik tekbirleri İmam-ı Azam'a göre kaç vakit? Sekiz vakit. Araf'e günü sabah namazı başlıyor, kurban bayramı günü ikindi de bitiyor. İmam-ı ne göre kaç vakit? Dördüncü günün ikincisine kadar devam ediyor. Biz şu anda bütün İslam alemi hangisini amel ediyoruz? Dört günle amel ediyoruz. Arafa ile beraber beş günle amel ediyoruz. Öyle mi? Ha onun için onu fukaha tespit eder tercih ehli. Çünkü İmam-ı Azam'dan sonra onun fukahası gelmiş, onun fukahası gelmiş. Her dönemin kendi fukahası var. O tercihlere göre biz amel ediyoruz ama mezhep içinde kalıyoruz. Bazen fetva İmam-ı kavline göredir der fıkıhlarda, ilmi hallerde. Bu budur. Açık ama biz İmam Muhammed'i de taklit etmemiz gerekir. Çünkü biz müçtehit değiliz. İmam Muhammed müstehit, İmam-ı Ebu Yusuf müçtehit. Anladın mı? Ha Şimdi ama İmam-ı Azam, diyelim ki İmam-ı Şafi'i, İmam-ı Azam önce vefat etti. İmam-ı Şafi'i radıyallahu anh İmam-ı Azam da müçtehit. İmam-ı Şafi'i bir meselede ayetten, hadisten bir delil buldu ki, efendim kan çıksa abdest bozmaz. Ama İmam-ı Azam'a göre kan çıksa abdest bozar. Şimdi i̇mam Şafii ayetten, hadisten kendi kaynaklarıyla ve ilmi tabii hepsi zirve. Bilgisayarlar patlar, bütün şeyler çatlar onların ilminin yanında. Unutma diye bir şey yok yani. Şimdi o İmam-ı Şafii'nin kendi delili var iken, bu içtihada ulaşmışken, o delillerle onu bu hükme götürmüşken ben İmam-ı Azam'ı taklit edeceğim, ona göre fetva vereceğim dese caiz değil. Çünkü sen müçtehitsin. Madem senin delillerin seni buraya getirdi, bundan amel edeceksin. Allah indinde doğru birdir, ama isabet eden iki ecir alır, hata da etse, iştihat hatasıdır, bir ecir alır, en nihayetinde sen de ayet hadisten bir delil de, dayanırsın. Ama bunu kim yapar? Müştehit de bak. Şimdi Hz. Muhamiye de Hz. Ali'yi taklit edemez bir meselede. Niye taklit edemez? O da sahabede müştehit makamında. Her sahabe müştehit değil. Ama o müştehit, i̇bn Abbas söylüyor müştehit, fıkıhta. İmam Buhari de söylüyor bunu, buharide de geçiyor. E o, o zaman ne oldu? Rasulullah Efendimiz buyurmuş Allah muallimu'l kitap allimu'l kitâb vel hisâb ve kîl Tirmizi hadisinde, Ahmet İbni Hanbel hadisinde Ya Rabbi Muaveyye kitabı öğret, hesabı öğret, azabından muhafaza et Peygamber duası almış Allah'u meca'l-ü hadiyen, mehdiyen ve evet, hidayet edici yap, hidayete erdirilmiş yap onunla ümmetleri hidayet erdir diyor E bu dualar Tirmizi'lerde, Ahmed İbni Hanbel'lerde geçiyor Sen ne diyorsun? çıkmışlar şey işte yaşarın öyle işte mesela ilahiyatçılar şia ağzıyla konuşanların hep ağzı budur. Haydarbaş zaten bu için başını çekiyor. Ne diyorlar? Emevilerin korkusundan bu hadisleri Tirmizi Ahmed ibn Anbel oraya koymuşlar. Ya koca Ahmed ibn Anbel, koca imamı Tirmizi hükümetin korkusundan oraya hadis olmayan hadisi koyarsa zaten o e, gitsin işine ya. Daha ne müçtehit olabilir net Tirmizi bütün hadisi kaldır at. Kardeşim, zaten Şahillikleri şuradan belli, Emevi dönemi değil, Ahmed i̇bn Anbel'in dönemi. Ahmed İbn-i Anbel dönemi, Emevi çoktan bitmiş ya. Ahmed i̇bn Anbel iki yüzlerde ya. Hicri iki yüzlerde, Emevi nerede? Emevi seksende bitmiş. Yani bunlar böyle eczhelü men arz adamlar. Ondan sonra da hakim de bana soruyor, ben devamlı ifadelerdeyim ya işte, Saralı ifadelerdeyim, size anlatmıyorum. Ecel-ü ne demek diyor. Hakim de bana soruyor adam. Yeryüzünün en cahilleri demek. Yeryüzünde bulunanların en cahilleri bunlardır. Tamam mı kardeşim? Hakim Bey, Savcı, savcı Bey. Ne diyeyim şimdi? E sen böyle bir şey olabilir mi ya Emevi'nin korkusuna diyorsun? Emevi çoktan bitmiş, devleti kalmamış ya. Siz nasıl ilahiyatçı olmuşsunuz, nasıl uydurukçı olmuşsunuz? Yani sahabenin aleyhine konuşuyorsunuz. E, Ahmet'in ile Ahmet hanbenin aleyhine konuşuyorsunuz. Resulullah Efendimiz'in dualarını almış bir zatın aleyhine konuşuyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben onu sevmiyorum. Kainatın Efendisi bu kadar dua ediyor. Sen diyorsun o zaman Resulullah'ın duaları tutmamış. Resulullah hangi dua yapmış da tutmamış? Sallallahu aleyhi ve sellem ne duası yere düşmüş? Bütün peygamberler duası müseci yaptır. Kainatın Efendisi'nin duası red mi olunacak? Ve kulli nebi'in mücevap dua atmış. Onun için biz aralarına girmeyiz. Ancak ne deriz? Hz. Ali Efendimiz haklıydı. İki ecir aldı. Hz. Muhammed Efendimiz ve taraftarları hatalıydı. içtihat hatası olduğundan, nefsani garazlarla menfaatler için olmadığından Ehl-i Sünnet'in cumhurunun görüşü budur. Bir ecir aldılar. Onların ecri bir eksik oldu. Çünkü Hz. Ayşe de var orada. Talha var, Zübeyir var. Bunların hepsi üç değil. Ayşe anamız dininizin üçte ikisini Ayşe'den alın buyuruyor. Müçtehide bütün ulema, sahabe, hepsi tabi'in hepsi Hazreti Ayşe'ye geliyordu. Radıyallahu anh'a perdenin arkasından şu ayetin manası ne? Şu hadisin manası ne? Bütün dini öğretti. Ayşe annemiz var karşı tarafta. Ne konuşuyorsun? Onun için Hazreti Ali Efendimiz'e ne dediler? Cemel de harbi kazandı. Cemel ne demek? Deve demek. Hazreti Ayşe devedeydi. Devede olunca da Efendim örgüt yapmışlardı hani görünmesin diye. Müminlerin annesi ama perde arkasında. Kimseye gözükmez. Şu öbür ayette de perde arkasına geç buyuruyor. Hevdeş, şeyin içindeydi. Hevdeç derler ona. Devenin üstüne kurulur. O kadar ok isabet aldı ki devenin işte üstündeki hevdeç Ayşe içinde. Kirpiye döndü her taraf. Hevdeç gözükmüyor. O kadar ok isabet aldı. Ayşe sağ kaldı. Ama efendimi sorasam önceden Hazreti Ali Efendimize ne buyurdu biliyor musunuz? Ayşe ile aranızda bir şey çıkacak. Say hadis. Bu usta çok bir kitap yazmak lazım. Bütün konuları tahlile, kaynaklı. Ayşe ile aranızda bir şey olacak. Ta kaç sene sonra oldu? 30 seneye yakın, 25 sene sonra, 26 sene sonra vefatından. Onu da kim bilir ne kadar evvel söyledi vefatından. Ayşe ile aranızda bir şey olacak. Sen ona onun tarafına galip gelirsen, yenersen, onu rahat edeceği güvenli yeri Medine'ye selametle gönder. Selametle gönder. Ya! Ayşe da dedi o bir kere dedi ki, ya işte hanımların hepsi beraber oturuyorlardı. Dedi ki, hanginize acaba evin köpekleri havlayacak dedi. Ayşe biraz öyle güldü, manayı da anlayamadı dedi. ''Ey Hümeyra'' derdi ona. ''Ey Hümeyra, dikkatli ol ki sen olmayasın'' dedi. olsun böyle şeyler buyururdu ya. Kisra şöyle olacak. Bileciklerini şu, şu takacak, şu sahabe. Ya Kisra nerede? O zamanın Amerikası ya. Kisra şu olacak ve bilmem devletin bilmem hazinesi falan sahabeme gelecek. Ki kim inan şimdi buna? Mucize, hadisler vahiydir diyorum sana kardeşim. Dedi, hav evin köpekleri. Aşağınamız Cemel vakasında çıktı. Sırf Hazreti Osman'ın kanını almak için. Çünkü Hazreti Osman'ı şehit edenler Hazreti Ali Efendimizin ordusuna saklandılar. Onlar da dedi ki, bunları bize teslim et. Kısas yapacağız. Bunları Hazreti Osman'ı evinde şehit ettiler. Hazreti Ali de dedi ki, şimdi karma karışık, ortalık binlerce insan bu işe karıştı. Kimin eli, kimin cebinde? Bu işi biraz zamana bırakalım, seçelim dedi kimin işi olduğunu. Onlar da bildiklerimizi bize ver falan. Mesele buradan çıktı. Geldiler. Bir yerde su, su yerinde indiler. İşte abdest tazediler falan falan. Köpekler Ayşe annemize havladılar. Cemel'e gelirken. Cemel vakasının olduğu yere. Ondan sonra Cemel nerede şimdi? Irak'ta mı kalıyor Suriye'de? Cemel'in yeri. Ubeyde Hoca nerede? Baksın bakalım. E, Sıfın Rakka. Sıfın harbinin olduğu yer neresi şu andaki? Rakka. Allah PKK'dan helâs eylesin. İnşallah. Müslümanlara yad eylesin. E, Rakka'den Sıffin Harbi Rakka'da oldu. Rakka'da Veysel Karani Rakka'da yazıyor. Ben ziyaretine gittim. Ama Şiaya vermişti Esed Nusayri rejimi. Orada Sultan Abdülhamid zamanında 600 küsür sahabenin kabir taşında yazıyordu. 600 küsür Rakka'da. Hepsini Şiaya verince Şia dümdüz etti. Hazreti Muaviye'nin taraftarı olan sahabenin hepsini kabrini çiğnediler. 3 kabir bıraktı. Tabi oranın hepsi kabir diye biz genelini okuduk da Hübey İbn Kem Hazretleri orada Hazreti Ali'nin tarafındaydı. Veysel Karani Hazretleri harbe girdi biliyorsunuz. Hiç Veysel Karani harbe girer mi? Ali haklı diye onun tarafında olayım dedi. O da o da şehit oldu veysel Karani radıyallahu teala. Bir de esas kim şey oldu? Ammar. Ammar İbn Yaser. Harbin harbin şeyi e, nişanı Alemi Ammar. Çünkü Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurdu Ya Ammar Hak olan hükümete karşı çıkan Cemaat Seni katletecek Şimdi o zamana kadar bazı sahabe Orama haklı burama haklı tereddüt ettiler Herkes Ammar'a bakıyordu Ammar da radıyallahu anh bayağı yaştı Yani o zaman Ammar radıyallahu anh ne zaman Hz Ali tarafındaydı Ne zaman onu şehit etti biri O şehit olunca Tamam o şehit olunca bütün sahabe böyle kenarda duranlar hadisi bildikleri için haksız taraf seni öldürecek ey ammar dediler. Tamam hepsi Hz. Ali'nin tarafına bu sefer geçtiler. Anladım. Ama işte Talha radıyallahu şehit oldu. Cemal de Zübeyr oldu. Talha efendimiz ya ben anladım dedi Hz. Ali haklıymış. Ben biat ediyorum ona dedi. Onun askerini gördü. Dedi ki sen kimin askerisin? Dedi Ali'nin. Dedi git ona söyle ben biat ettim ona o haklıymış dedi ölmeden isabet edelim dedi söyledi ama geldiler yine şehit ettiler. Onlar Zübeyir Efendimizin adı Allah'ın şehit ettiler. Orada bir fitne, bir kargaşa, işin başı Yahudi İbn Sebe Yahudisinin kargaçaları. Yemen Yahudileri işi karıştırdılar. Şu anda bile bu kadar internette haber ulaşımı var. Hala kimin eli gibi cebde bir de bakacağım bir olay oluyor kim haklı gibi bak. O zamanı düşünün yani ne haberler dönüyor ne dolaplar dönüyor. Ondan sonra efendim Zübeyir Efendimiz onu şehit eden de başını almış geliyor. Hazreti Ali'ye güven müjde verecek. Hazreti Ali Efendimiz bir sinirlendi. Sen ne yapıyorsun dedi. Resulullah sellem buyurdu ki Safiye'nin oğlunu halası Safiye validemiz Safiye'nin oğlunun katilini cehennemle müjdele. Sana mı düştü cehennemle? Bak kendi tarafındaki adama dedi bunu. Kendi tarafındaki. Beşşir katilebini safiyyete binna. safiye'nin oğlunu katledeni cehennemle müjdele. Nasıl hepsini haber verdi bak! Nasıl hepsini haber verdi? Sonra Hz. aş kaldı şeydi şeyde harbin ortasında. Harbi Hz. Ali Efendimiz kazandı. Bu sefer dediler aş ne olacak? İşte sen onu gönderme, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Yok ganimet alalım. Ya ganimet dedi, kafirden alınır. Bu Müslümanın Müslümanın ganimeti mi olur dedi. Hz. Ali Efendimiz, ganimet ganimet? Yok. Hepsinin malını iade edin dedi. Ondan sonra baktılar bu şeyler ne diyeyim sana? Efendim çapulcular, çapulcu taifesi Ya biz bu kadar harbe girdik, kazandık da Hz. Ali efendimiz etrafında da var öyle çapulcular. Sabedi bunlar. Nasıl sahabe değil? Küfeliler şunlar bunlar. Bırak milleti, alem yani. Dediler biz niye almıyoruz işte şudur budur. Mal var, mülk var. Hz. Ali efendimiz buyurdu ki: "Ya Hazreti Ayşe ganimet taksim ederseniz kimin kısmetine düşecek dedi. Hepsi donduk kaldı. Bu bizim annemiz değil mi dedi. Bütün ümmetin annesi ne ganimeti dedi ya annemiz de var burada dedi ya. Hazreti Ali Efendimiz çok haklıydı. Ama dedi ki Kardeşlerimiz bize karşı azgınlık ettiler yani haksızlık ettiler bize dedi. Ama maun bir keferatin asla kafir değiller. Dediler kafir oldu mu bunlar? Sana karşı geldiler, dedi ferru minel küfri. Onlar kafirlikten kaçtılar da buraya geldiler, yani içtihatlarından hareket ediyorlar, günaha düşmemek için. E günahkar mıdırlar, dediler. Fasık da de deme denmez, dedi. Fasık da değiller. Niçin? Tevil tevil ve içtihatları var, dedi yani. Onlar da kan sahipleridir, kan sahibine de hak verdim Allah buyuruyor, hakkını arasın buyuruyor Kur'an'da. O da hakkını aramaya geldi, fakat harp için gelmediler. Yahu, münafıklar, Yahudiler, i̇bn Sebe grubu hiç birbiriyle akşam yemek yediler. Talha Bey Efendimiz beraber cemaatle namaz kıldılar Hz. akşamında. Anlaşmaya doğru geldiler. Yemek yediler, sabah namazdan evvel onlara biri saldırdı, bunlara biri saldırdı. Herkes birbirini müdafaa edeyim derken bu Yahudiler işlerini yine becerdiler. Bu bir imtihan idi kardeşim dilkede mu bu kanlarda Allah bizim elimizi bulaştırmadı felnu diyor imam şafii biz de dillerimizi bu kanlara bulaştırmayalım en fazla konuşacak laf Hz. Ali tarafı iki sebep alır Hz. Muhammed tarafı Ayşe annemiz tarafı bir sebep alır tabii Ayşe annemiz köpekler havlayınca üzerine bura nere dedi geceler hav et Eyvah ben dönüyorum dedi Niye dediler? Çok zaman evvel Resulullah bana buyurmuştu ki ne zaman ya? 30 senelik iş. 30 senelik iş belki. Resulullah bana buyurmuştu ki hanginizin üzerine evin köpekleri havlayacak acaba demişti. Sen olmayasın ey Ayşe demişti. Ben dönüyorum dedi. Fakat Talha Zübeyir Efendilerimiz bütün sahabe hazaratı Dediler sen bizim annemizsin. Bu işe beraber çıktık. Osman'ın kanının hakkını alacağız. Osman'ın katillerini talep edeceğiz. Katilleri alacağız. Sen şimdi şey yaparsan bu iş bozulur. Osman'ın kanı yerde kalır. Radıyallahu Teala işte olacağı çare yaktır. Ayşe annemiz bu işi sürüklendi. Cemal o Sonra çok ağlar. başörtüsüz ıslanana kadar hüngür hüngür ağlardı yani. Bu iş başıma geldi diye. Ama müminlerin annesi Cennet hatunlarının efendisi. Sen onun hakkında ne konuşabilirsin? Dolayısıyla Hz. Muaviye'yi burada tek başına görüp hedef alanlar Muaviye'yi sevmem diyenlerin altında esasen ne yatıyor? Örtüyü, perdeyi açtın mı? Arkadakileri görürsün. Onun için ulema buyuruyor Muaviye sahabenin perdesidir. Perdeyi açan içeri girer. O zaman ne olmaya başladı? Talha da şöyle yaptı. Zübeyir de böyleydi. Başladın aşereyi mübescer eden, oradan Ayşe anamıza, anamıza kadar gider bu iş. İşte Muaviye'yi sevmem fitnesi, sahabenin tümünün tan cerh edilmesi ve itibarsızlaştırılmasıdır. Bunun esas malzemesi şiadadır. Bile bile bunu kurdular baştan. Zaten i̇bn Sebe kurdurdu. Bu noktadan bugün etkilenen, hem de böyle hoca kılığında, kıyafetinde, Adamlarımız var. E şimdi bunlar okunur mu? Bunlar dinlenir mi? Bunlara karşı biz sahabeyi nasıl müdafet edeceğiz? Eğer ki bildiğini gizlerse, bütün lanetler üzerine olsun. Ben nasıl gizleyeceğim bildiğimi? Onun için dikkatli olacağız. Bak bayağı bir ilim öğrendiniz inşallah. Daha da çok konuşacak laf var, ben daha derse başlayacağım. Ha burada bir hadis buldum, çok da önemli. Yedi sayfalık hadis, bir hadis. Efendimiz sallallahu medine'de okuduğu son hutbe, İnsanları çağırdı, son hutbesi konuşması ve de değil, Medine'de okuduğu, yaptığı son konuşma bundan sonra vefat etti. Bunu buldum, aldım, getirdim kitaplardan, çıktı aldım, besmeleği başlayamadan sohbet bitti. Ne yapayım, bende de gevecelik hastalığı var. Ama boş konuşmam Allah'ın izniyle. Bak kitap da açtım, bir şey de açtım. Ama inşallah Fatih'teki dersler perşembelerden devam edeceğim, bu hadise başlayacağım inşallah. Şimdi gelelim, Tabii ki fasulyelerin faydalarına gelmiyoruz tabii. Neye geliyoruz? En baştaki konuya geliyoruz. En baştaki konu neydi? Her resulullah sallallahu aleyhi ve kabrin ziyaretinde işte şimdi bir levha basılıyor. Ben onu el yazmasıyla güzel hattata yazdırmıştım. Çok kıymetli tezip yaptırdım falan falan. Tedilen millet de istifade etsin verdim. Onda geçiyor bu zaten. Utbi Hazretleri anlatıyor. Utbi kim? Utbi İmam Şafii'nin hocasıdır. İmam Şafii'nin hocası, Utbi radıyallahu anh. Allameycihan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve kabrinin bekçiliğini yapıyordu. O zaman müçşehitler yapıyordu bekçiliği yani. Bekçiliğini yapıyordu. Rasul Efendimiz sallallahu aleyhi ve vefat ettiğinden bir zaman sonra, yani çok da geçmemiş. Bir Arabi, bir Bedevi geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve vefatı çok, yani duyulmamış çünkü adam çölde Nereden duyacak vefatını? Aylar geçiyor, yıllar geçiyor. Geldi. Kabri şerifi. Resulullah nerede dedi? Dediler Resulullah vefat etti çoktan. sen haberin yok. E dedi ben ne yapacağım şimdi? Başladı ağlama. Ağladı ağladı. Niye ağlıyorsun dediler. E ben ayet duydum ki sana gelseydiler, af Sen de istiğfar edersen Allah affedecek. Benim de çok günahlarım var. Ben şimdi ne yapacağım? O da vefat etmiş dediler. Utbi Hazretleri dedi ki gel kabri şerifi aynıdır. Hayatı vefatağındır, o ölmemiş. Gel dediler, sen selam ver, istiğfar et. Peki dedi, ama o zaman kabri şerif gözüküyor. Şimdiki gibi duvarlar, örtüler yok. Mübarek taşlar, Akik Vadisi'nden gelen taşlar üzerinde var, toprak var. Şimdi de öyle. Şullandı kabri şerifin üzerine. Ağla, ağla, ağla. Resulullah Sazem kabri şerifi sırı çıkmam oldu onun ağlamasından. Ne diyor? Ya Rabbi diyor, sen buyurdun ki Habibim sana gelseydiler, af Sen onlara af afedici Rab'len afedici bulacak bu ayete göre ben de günahlarım çok. Ben de Habib'in sağ bildim, zannettim, geldim. Şimdi Habib'in de vefat etti. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım diyor. Böyle ağlıyor, istiyor, var ediyor. Allah'tan af istiyor. De vefat etti meselesinden dolayı da üzülüyor. Hani ayeti hayatına bağlı zannediyor. Hayatına bağlı zannediyor. Tam o anda Efendim, Nesefi tefsirinde biri vat geçiyor, kum fakat kafar Allah'lar kabirden nida geldi. Bu Utbiden önce de böyle oldu. Utbiden önce bir kısa daha var. O da Tabiin döneminde, hatta Sahabenin de sağ olduğu bir dönemde. Çok daha ev evvel. Kabir şeriften kalk Allah seni affetti diye ses geliyor. Bu sesi bütün mezhit ehlisi duyuyor. Utbi Hazretlerinde de ne oluyor? O diyor ağladı, ağladı, gitti diyor. Ben de kabri şerifin yanında oturuyorum, daldım diyor. Dalınca diyor, Rasulullah s.a.m'i gördüm diyor ama yatmıyor. Kabri şerifin yanında yatılır mı? Zikirde yani. Daldım diyor, zuhurat yani. Rasulullah s.a.m buyurdu ki bana Ey Utbî! il l-arâbîye febeşşirû bi lâh kâk Şu Arabi bedevi zaten yetiş, mescitten çıkmadan kavuş, müjde et ona ki Allah onu affetti diyor. Utbi'yi de ayılıyor, hemen gidiyor Arabi'yi buluyor. O zata diyor ki sen çok ağladın ettin ama merak etme. Bizzat Resulullah Efendimiz'i gördüm dedi bana ki Allah seni etmiş diyor. İşte o Arabi ama orada acayip beyitler okuyor. Şiirler okuyor. O şiirler tabii biz Bedevilerde fesahat çoktur. O, o şiirlerde Efendimiz şu anda Ravza'nın bir sağında bir, biri solunda yazıyor. Şu anda hala yazıyor. Tam muvacihede yeşil bir şey vardır böyle direkte hat. Hatta işte sarıyla da yeşil bir şey var, altı var, zemini var yani. Sonra onu bir araç sildirmiştiler. Seyyid Maliki Hazretleri çok gayret etti hükümete falan, o zaman oranın hükümetine falan. Yeniden yazdırdı o beytlere. Elhamdülillah. Allah muhafaza etsin, o beytler orada duruyor yani şu an. يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ بِالْقَاءِ اَعْظُمُهُ فَطَابَ مِنْ ط۪يبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكَمُهُ نَفْسِ الْفِدَاءُ لِقَبْرِنَا تَسَاكِنُهُ ف Ey bedeni toprakta defnedilenlerin en hayırlısı. Senin defnedilmenle çöller, dağlar, tepeler hoş kokulu oldu. Bütün topraklar tertemiz oldu diyor. Bak. Senin sakin olduğun kabre canım feda olsun. Bütün iffetler, bütün cömertlikler, keremler, bütün iyilikler, ikramlar senin kabrindedir diyor. Ve bu beyti çok aradım. İki onu buranı ezbere biliyordum. Bu 8 mısralı da var. Hiçbir yerde bulamadıydım. Şimdi bir kitapta buldum. O mısralarla beraber Ebu Bekir Ömer Efendimiz'e de selamlar vermiş. Çok muazzam bir şey. İnşallah onlar bu mevlüt münasebetiyle tab edilecek inşallah. Yani sizden de okumak, ezberlemek isteyenlere verilir. Ancak yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şu anda gidenle hayatında gidenin farkı yok. Bir tek sahabe olamaz. Bir farkı var. O da nedir? Sahabe olamaz. Sahabe olmanın dışında aynen bütün dualar huzurunda geçerlidir. Allah'ımız da şahit oluyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten üzerimize şahit olarak gönderildi. Ve bizden haberdardı. Rabbim şefaatlerine. Na ile ile ye. İşte bu ilimleri duymaya geldiniz. Dönelim Hz. Ömer Efendimiz'e. Adam Şam'dan geldi. Hz. Ömer Efendimiz'e niye geldin dedi? Teşehüdü öğrenmeye geldim dedi. Hazreti Ömer Efendimiz başladı, hüngür hüngür ağla, ağla, ağla, sakalları sırılsıklam oldu. Dediler, ya Ömer niye ağlıyorsun? Yahu dedi adam Şam'dan kalktı, Medine'ye geldi. Sırf Allah'ın dini için teşehhüt duasını, Allah'ın zikrini, tahiyyatı öğrenmek için geldi. Çok etkilendi, ağladı. Ondan sonra da ona dedi ki, Ercu minallah en la yu'adzibeke bin nâri ebede. Allah'tan umudum odur ki ebediyen sana ateşle azap etmeyecekti. Koca Hazret Ömer. Dinde delil mi? Delil. Onu da yarım bıraktık. Hepsi yarım. Açıyoruz bir şey. Oradan gidiyoruz öbür tarafa. Açıyoruz bir, bir pencere. buradan gidiyoruz bir tarafa. Bunları kapatmazsak şey biter internetteki hakkımız yani. Çok şeye girmişim dosyalara. Dosyalar açık kalmasın. Efendim? Ne diyoruz? Ha Allah buyurdu mu ki Rasulüme itaat edin? Buyurdu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu mu ki Aleyküm bir sünneti ve sünneti hulefai raşidin? Benim sünnetim neyse, dört halifemin sünneti aynıdır. O zaman Hazreti Ömer dinde delil oldu mu? Oldu. Ondan sonra da işte, efendim, arıyı öldürürse ihramlıya ne olur dediler İmam-ı Şafii'ye. Fetvası var mı? Dedi, var ne olur, bir şey olmaz dedi. E dediler, bunun Kur'an'da yeri var mı? O zaman da vardı demek böyle dangalaklar. Dedi, Kur'an'da yeri var. Nasıl Kur'an'da yeri olur ya? Arı öldürmeyi, hiç öyle bir şey görmedik. Niye görmedi dedi? Dedi ki, Rasûl'e itaat edin Kur'an'da var mı? Var. Rasûl'ün beyanda da halifelerimin sünneti, benim sünnetim var mı dedi? Var. Hz. Ömer'de dedi mi? Liz muhlimi katlül zumbur, arıyı öldürebilir dedi mi Hz. Ömer? Dedi. Zincirleme ne oldu? Kur'an'da var. Onun için مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Yeter ki, içtihadın olsun. Sen, yerin dibinde illa su var. Su var ama istimbat demek, derin kuyudan su çıkartmak demek, İstinbat, içtihat, aynı şey. İstinbat derin kuyudan su çıkarmak, senin aletin ne kadar? Kazmaynen, kürekten yarım metre, bir metre, iki metreden su çıkarabilirsin, su yakınsa. Ama sen su ne kadar derinse, o kadar malzemeye ihtiyacın var, paraya ihtiyacın var, sondaj getireceksin, Bakın getireceksin, yüz metre, 200 yüz metre, üç metre, ne olacak? Senin para tükenecek. Ben elli metreden aşağı param yok. E sen bu ayetten, hadisten ilim çıkaracak kadar sermayen yok. Okumamışsın, etmemişsin. Ondan sonra sen internetle nasıl içtihat yapacaksın ya? Ha, istinbat derin kuyudan su çekmek. İçtihadın da Kur'an'da kaynağı var. Müçtehitler nereden çıktı? Kur'an'dan çıktı. La عَلِمَ اُلَّذ۪ينَ يَسْتَنْ بِطُونَهُ مِنُمْ وَلَا رَدُّ۪ي لَا رَسُولُهُ ile اُلِى الْاَمْرِ Yetkili alimlere karışık meseleyi sorsalar istinbat edenler onu bilir ha, Efendimizin zamanında bile sallallahu ve sellem Demiyor ki illa peygamberi bulun sorun Diyor ki sahabeden de istimbat, içtihat edenler bilir diyor Kur'an Efendimizin zamanında da herkes Efendimiz'e gelmeden Hazreti Ömer Efendimiz'e de geliyordu Hazreti Ali'ye de gidiyordu Çünkü meseleyi biliyordu İstinbat edenler o meseleyi bilirler Hazreti Muaz'ı götürdü Bak o, o dosya da açık. Şimdi o dosyaya da gelelim. Hazreti Muaz'ı Yemen'e vali gönderirken ne buyurdu? Ya Muaz, millete kadılık yapacaksın, valilik yapacaksın. Yemen seni bekliyor. Genç adam, neyle Helal Helalı haramı en iyi bilen Muaz ibn-i Cebel'dir dedi ya. Efralum Zeyd Sabit. Miras taksimatını, feraiz ilmini en iyi bilen Zeyd sabittirdi. Sabit'tir dedi. Bütün sahabeyi böyle tasnif etmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra, dedi Kur'an'a bakacağım. Ehküm bir kitabıyla, Allah'ın kitabıyla hükmü vereceğim. Fe'inlem tecidbi, bir mesele çıkar da Kur'an'da hükmünü bulamazsan ne yapacaksın? Bu sahih hadis. E dedi ki, ehküm bir sünneti Rasûlihi, Rasûlullah'ın sünnetiyle ben hadisleri biliyorum, hadislerle fetva veririm. Fe'inlem tecidbi, hadiste de o meseleyi, benden duyduğun hadislerde, o meselenin hükmünü bulamazsan, Öyle meseleler çıkıyor hakikaten. Yeni çıkıyor. Então, orada delilin yok. Hz. Muaz ne dedi? Eçtehi kendi görüşümü zorlarım, iştihat yaparım, ayetten, hadisten kıyas yaparım dedi. Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sen ne için konuşuyorsun dedi ona? Elhamdülillâhi ve veffeka rasûle rasûli. Rasûlünün rasûlünü, yani elçisinin elçisini doğruya isabet ettiren Allah'a hamd ederim. Benim ümmetimde Muaz Cebeller var. Yani rahat ölebilirim demek istedi. Sallallahu aleyhi Onun için bir daha da beni göremezsin. Mescidime, kabrime uğrarsın dedi. Ama sen doğru yoldasın ya Muaz dedi. Cafer-i Sadık Hazretlerine yani Radıyallahu Teala yani İmam Ebu Hanife hakkında Radıyallahu Teala kendi görüşünden hareket ediyor. Rey eshabı, gö rey görüş demek. Reyine uyuyor. Ayet-i hadise bakmıyor falan filan. Böyle şikayetler ettiler. Sonra bir kere ziyaretine gitti, Medine'de falan. Dedi ben de senden böyle haberler duyuyorum dedi. Sen dedi Kur'anı sünnetini bırakmışsın kendi görüşüne mi göre hareket ediyorsun? Efendim öyle şey olur mu dedi. Bir izah etti, ayette yoksa, hadiste yoksa, en ufak bir zayıf hadis bile olsa onu alırım. Sahabeden bir şey gelirse onu alırım. Ama sahabeden de bir şey o yoksa kıyas yaparım dedi. Öyle deyince ya sen çok doğru yapıyorsun, tamam isabet ettin sana... Seni bana yanlış tanıttılar, dedi Cafer Sadık Hazretleri. Radıyallâh. Böyle şeyler oluyordu. İmam-ı Azam'a ne iftiralar atıldı? İmam-ı öyle dedi. İmam-ı Şam'ın en büyük müçtehidi. Beyrut'ta ziyaret ettim kaç defa. Kabrimiz kokar mübarek. Evzai dedim mi, Ebu Hanife neyse Bağdat'ta, İmam-ı Malik neyse Medine'de, Şam'ın müçtehidi de Evzai'dir. Mezhebi bize kadar intikal etmedi. Yoksa aynı müçtehittir. Adamları ne yapmadılar? talebeleri yolunu yürütmediler. Mesele ondan geliyor. İmam Mevzai radıyallahu teala. Bağdat'tan biri geldi dedi kimmiş bu Ebu Hanife çıkmış. Kendi kafasına göre şeyler var. Bu ne biçim adamdır? O da İmam-ı Azam talebelerinden bir zata çattı. O da dedi ki dur şimdi ben bir şey demeyeyim şimdi Mevzai çok büyük müçtehit yani şey yapamam. Bu sefer dedi ki ben ne nasıl yapayım? İmam-ı Azam'ın şeylerinden efendim fıkıh fetvalarından, ilimlerinden dolu yazılar istinsah etmiş o zaman elle. Yazmış yazmış, yanında bayağı yazılar var. Fetvalar var, istihat istihat meseleler. Ta o zaman ayet hadisten yeni sözcülüyor meseleler. Anladın mı? Kurumsallaşma yok. Ta yeni kurumsallaşıyor mezhepler. Bu zaman e, sabah namazından sonra efendim dedi şurada dedi İmam-ı de imamlık yapacak, mı ezanı okumuş, indi imamlık yapacak. Şimdi, <gülüyor> o zaman imamlar müştehitti. Düşünsene şimdi diyanet reisi bile müştehitti. Allah'ım ne zamana geldik ya! Ondan sonra dedi ki, şuna bakar mısınız? Şuradaki fetvalar acaba nasıl bir şeydi? Ya sünneti kıldı, namaza geçecek fetvalara öyle bir şaşırdı ki, bir acayip kağıtlar falan. Bir hoşuna gitti, bir hoşuna gitti, güneş doğumağa yaklaştı. Dediler, Efendi Hazretleri, güneş doğumağa yaklaştı falan. Ha tamam dedi, hemen namazı kıldı dedi. ver şu kağıtları. Bir daha baktı, okudu, okudu, okudu. Allah Allah, Allah Allah, bu zat kimdir dedi. Dedi, orada ismi yazıyor dedi. Numan i̇bn Sabit yazıyor orada, o da adının Numan olduğunu bilmiyor o zaman tabi ki. Ebu Hanife, Ebu Hanife diye meşhur olmuş Numan i̇bn Sabit. Allah Allah, bu Numan i̇bn Sabit kimmiş dedi ya? Ben dedi bütün Mekke'de dünyanın en büyük ulemasını tanıyorum, o zaman en büyükmüş değil o. Bu Numan da kimmiş dedi Allah Allah. Neyse dedi, sen dedi bundan ilim almaya devam et, ne kadar yazıyorsan yaz dedi bunda. Bu dedi acayip iştihatları var. Ertesi gün birkaç dosya daha getirdim dedi. Bakıyor, bakıyor, bakıyor. Bu neymiş bu ilimler ya dedi. Ondan sonra dedim. Dedim Efendi Hazretleri. Bu dedim işte bu Ebu Hanife diye geçen gün sordunuz ya kimmiş, neymiş. Numan İbni Sabit odur. Babası Sabit kendisi Numan. Deyince. o bana onu yanlış tanıtmışlar. Evladım dedi. Sen bu zatı bırakma. Bu tam Kur'an sünnetten alıyor dedi. E böyle içtihat kapısı açık. Yani Hz. Muaviye Müştehidli de sahabeyle bitmedi ki bu. Sahabeden sonra da bize bu fıkıh ilmini Kur'an'ı, sünneti onlar çözdüler. Ebu Hanife bu işin başını çekenlerden. Allah kabirlerini nur derecelerini. derecelerine. İmam Şafii ona çok hürmet eder. İmam Şafii sabah namazında Şafii'ler ne yapar? Kunut yapar. Aynı biz vitirde nasıl kunut yapıyoruz? Şafii'ler ne? Kunut yapar. Ne zaman kunut yaparlar? Rükuğa inerler. Rükudan kalktıktan sonra kavmede kunut duaları okurlar. Uzun uzun Şafii'ler okurlar. Bu haktır hadis şeriflerde de vardır, sünnette de vardır. Ama bizde vitirde kunut var, onlarda vitirde de kunut var, sabah namazında da kunut var. Bizde sabah namazında kunut yok. İmam Şafii de yapardı bu kunutu. Sonra İmam-ı Azam'ın kabrini ziyarete geldi. Bağdat'a geldi, ziyaret etti kabrini. Zaten İmam-ı Azam'ın talebesinden yetişti. i̇mam Muhammed'ten Muhammed'den yetişti. i̇mam Muhammed'in kitapları olmasa ben Şafii olamazdım. Silsile lazım, şecere lazım. Tamam mı? Bir yerlere dayanman lazım. İnternetten alaraktan bu dini çözemezsin. cühelalık alık yapma. Ondan sonra kunut yapmadı. E onun müçtehit, bütün mezhebine bağlı olanlar onunla namaz kıldılar. Kunutu terk edince şaşırttı zannettiler. Unuttu zannettiler. Sonra dediler efendim kunut yapmadınız. E dedi ki bu kabrin sahibine hürmet etmek lazım. Bunun yanında şimdi onun görüşü geçer dedi. Kabrin yanında dedi. Ve derdi ki o taslaman var ya o taslaman. Bu mezhepler birbirine düşmanmış. O akıt televizyonu da onu çıkartmış biliyor musunuz? He Allah Allah deymişsiniz daha çok zikredersiniz böyle Allah Allah. Akıt televizyonu taslamanı çıkartmış. Geçen hafta hem de. Geçen hafta hadislere sizin dininiz bu diye Sifir Hoca'ya neler etti adam. Dininiz diyor bütün sünnetleri inkar ediyor. Adam her şeyi inkar ediyor. Akıt televizyonu çıkartmış. Ondan sonra neyse millette kırmızı çizgi yok. Hiçbir çizgi yok da. Onun için kaza çok olur. Çizgi olmazsa ne olur? Çizgiler yok abi. Kaza, bela çok olacak. Millet karıştı yani. Allah bizi haktan ehli sünnetten ayırmasın. Ehli haktan daim eylesin. Amin. Efendim, işte İmam-ı Azam ile İmam-ı Şafi'ler birbirine harb Hepsi birbirine düşmanıymış. Neler uyduruyor ya? Halbuki İmam-ı adı radıyallahu sözüdür. Bu dini mübini İslam'ın onda dokuzunu İmam-ı Azam çözdü onda dokuzun geri kalanı biz çözdüm. çözmeye uğraştık. Onun bile öbür yarısına iştirak etti. Ve el-halqu fi'l fıkliye Bütün Müslümanlar fıkıhta Ebu Hanife'nin çoluk çocuğu gibiyiz. İmam-ı Azam böyle hatırı var. Sen bunları birbirine düşürmeye çalışıyorsun. Sonra ne derdi? Ne zaman başıma bir musibet gelse, bir sıkıntıya düşsem Bağdat'ta bulundu çünkü sürelerce bayağı Ahmed bin de beraberlikleri var İmam Şafii'nin. İmam Ebu Hanife'nin mezarına giderim. Kabrinde Allah'a dua ederim. Ya Rabbi Ebu Hanife hürmetine şu müşkilimi çöz derim. Kabrinden ayrılırım. Kapıdan çıkmadan o sıkıntım geçer derdi. İmam Şafii Radıyallahu anh. Onlar birbirini öyle severlerdi. İlim böyle bir şey. Düşmanlık olur mu ya? اَعِذِّكْرَ <gülüyor> نُعْمَانٍ ve lil aşık ilmizkini İmam Şafii çok büyük şairiydi, şiirde zirveydi ama dedi müctehitlere, alimlere şiir, şairlik çok yakışmıyor. Onun için öyle öyle şiiri bilgülama yüzleriyle kondu Libya mı? Eş Arab'ın lebidi. Arab'ın en büyük şairi lebittir. Alimlere yakışmıyor. Yoksa dedi lebidi de geçerdim dedi. Öyle bir divan yazdı yani İmam Şafii'nin divan. İşte o divanında, o şiirlerinden birinden ediyor. Bana Nu'mandan bahsedin diyor. Bana Ebu Hanife'yi çok söyleyin diyor. Adı anıldışken müsküamberler saçılıyor diyor. Hani müçtehitler birbirine harp ediyorlardı? Bu milletin mezebini, dinini, itikadını bozmaya çıkmışsınız. Bu Müslümanım diyen kanallarda sizi çıkarıyor, bu milleti ifade ettiriyorlar. Böyle şey olur mu ya? Sahabeye hakaret, müçtehitlere hakaret. Dinimizin bütün değerlerini, kutsallarını yerle bir etmek. Kur'an'ı değiştirin diyor İlhami Güler ya. Ondan sonra da benim aleyhime konuşuyor. Tabii benim aleyhime konuşuyor. Adam ilahiyatta ya. Hızır Aleyhisselam'ın kıssası Kur'an'da olur mu diyor böyle bir şey ya. Bu Kur'an'dan çıkması lazım diyor adam. Durum buraya gitti ya. Adam mezhepte durmuyor ki. Hadise dostluyor. Hadiste de durmuyor. Kur'an'a tosluyor ya. Zaten amen tüy götürdü. Kader yok. Biz çok büyük bir derde düşmüşüz. Dinimizi kurtarırsak Allah dünyamızı kurtaracak. Dinimize sağlam sarılmazsak. Bu ilme çalışmazsak, bu milleti uyandırmazsak, bu sohbetleri tebliğ etmezsek, duyurmazsak, bu yazılanları okumazsak, okutmazsak, bu millet kaderi de inkar edecek. Bak diyorum 10-20 sene sonra kadere iman, alın yazına iman dediğin zaman sana gülecekler, gülecekler. Deliksin, Ne alın yazın? Şimdi bile başladı. Entelektüel çevrede başladı. Bunlar şey ya, ilahiyatçı falan, kadere inanırsa zül görüyor kendini. Zülgörü. Yani Allah her şeyi önceden biliyordu, yazdı, diyemiyor adam. Allah'ın ilmini kabul edemiyor adam. Ya. Durum bu. Ali Rıza Demircan neydi? Hazreti Ömer dinde delil değil dedi. Hazreti Ömer nasıl dindi de Delil değil. Birçok fetva Hazreti Ömer'den geldi. Teravihimiz Hazreti Ömer'den. Daha birçok mesleği Hazreti Ömer'den. Hepsini Resulullah'tan aldı. Hazreti Ömer dinde delil. İşte dinde delil olduğu için ne Ne dedi? Sen teşehhüdü öğrenmeye geldin. Umarım ki Allah ebedi seni ateşle sana azap etmeyecek. Siz de Allah için bu ayet hadisleri öğrenmeye geldiniz. Umarım ki Allah size de ateşle azap etmeyecek inşallah. Böylece bağlayalım. Efendim dualarla ayrılalım. Önümüzdeki gün Hah? Aralık'ın ikisine? Tamam. Aralığın ikisi cumartesi. Bugün ne? Ha bugün dört, tamam. Aralığın ikisinde de sekizde buluşalım. İnşallah rahman. Allah mani vermese sohbetlerde buluşalım. Efendim, dualar edelim. Dualar istiyoruz, dualar da ediyoruz. Lale gülü ihmal etmeyin. Sünnet de Kur'an gibi delildir yazısını ezberleyin. Resulullah'ın sünnetini müdafaa için tebliğe başlayın inşallah. Oradan paragraflarla. Öğrendiğiniz kadar. Birini anlatın. Bak hadisler ayet gibidir. Vesaire. Bu tebliğe başlayalım inşallah. Oradan delillerimiz önümüzde. Kaynaklarımız önümüzde. Allah Teala muhafaza eylesin. Sübhane Rabbil Rabbil Seyyidina Muhammedin ve Allahümme minen nâr. Allahümme vel vel-nâr. Allahümme Ve min ve amel ve ne'udhibika minen nar ve ma'karrab eyleyha min kavlina ve amel Allahümme enseluke min khayr maa seyleke min nebiyyuk Muhammed sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ne'udhibika min şer'im ve sa'adaka min nebiyyuk Muhammed sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve entel musta'anu alayka albelak ve la havle ve la kuvvete illa billahi l'alih l'afi Allahümme enseluke minel khayr kulli aciliei ve aciliei Na'udzubika min ash-shaytani r-rajim. Ma'alimna ma la nam'lam. Allahumma ma qabtaytana um qadha faj'a ala qibtihi wa rushda. Allahumma rabbana atina min ladunka ala kabulü için Salatü vesselam aleyke ya Rasulallah. Salatü vesselam aleyke ya Salatü عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين فالحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا عَلَى طَاعَةِ إِلَٰهِهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلِمُونَ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ جاؤك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله لوجد الله تواب الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول in affı şükür, aziz, عنتم حريص عليكم بالمؤمنين <رؤث> <rocking> <ينتولوا فقل حسب> الله Hacbi Allah la ilaha illahu, عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Sadek Allahu Al Azim. Subhan Rabbika Rabbil Azze ama yasafuna ve salamun الحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله واصحابه ومشايخنا الكرام الفاتحة.